Azab Allah'tan Şeytan'ın Rjim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. İnna l-Hamdulillah. N-ahmduhu ve n-astayinhu ve n-astafirhu. Ve n-azb Allah'tan şurur e ve n-siyat e-ammalina. Me-yehdi ve me-yudlil f Ve an-la ilahe la wa أن ʾan Muḥammad an ʿabdûhu بعد إن الخير ḥayr كتاب الله وخير Allah v محمد al الله عليه وسلم sallallāhu الأمور v وكل v-širr بدأ وكل umūr muhḍaṯatû وكل v في muhḍaţt bidā v Azan <gülüyor> Allahu ve iyi yakın minal Nari. Allahu Azze ve Celle bizleri ve sizleri cehennem ateşinden uzak etsin. Değerli arkadaşlar, değerli kardeşler. Evet, madem ki yan yana geldik, Allah bizi yine yan yana getirdi. Ona hamdü senalar olsun diyoruz. İnşallah. Allah Resulünün hatırlayacağınız gibi bir hadislerinde Müslümanlar yan yana gelirler bir meclis ortamı oluştururlar ve oradan Allah'ın dini ile alakalı bir şeylerden bahsetmeden eğer karkar iseler onlar tıpkı merkepleşinden dağılan kişilere kimselere benzerler. Madem ki yan yana geldik inşallah biz de onun dininden bahsetmeye çalışalım. Öncelikle bu getirmiş olduğunuz küçük değerli kardeşlerimizin sorularından başlayalım. Sormak istediğiniz bir şey varsa sorularınızdan başlayalım. Seni alayım. Şimdi isim neydi senin? Davutcuğum. Ee, i̇sterseniz önce Zikir ne? onu bir şey yapma şey yapalım yani bir e, güzel anlayalım Otur, aleykümselam. yani zikir derken e, ne anlamamız gerekir yani Madem ki bir arkadaşımızın dediği gibi bir tasavvuf ortamına gidiyorsunuz oralarda zikir denilince ne anlama geliyor bunu size nasıl anlatıyorlar e, Öncelikle biz buradan başlayalım neden buradan başlayalım Çünkü ben de önceden tasavuç tarikatçıydım, ruhayıydım, ee, zikrin tasavvufta ne anlama geldiğini iyi bildiğim için diğer bir ifadeyle bize yanlış öğrettiklerinden dolayı ben buradan başlamak istiyorum. Size de bize de faydası olur inşallah. Şimdi zikir ne yapıyorsunuz siz? Zikir derken size neyi tarif ettiler siz ne yapıyorsunuz mesela? silsile-i te tarif edilen şekilde mi yani zikir yapılması öyle mi diyorlar evet öyle diyorlar peki ben mesela size bir ayet okuyayım orada orada bize Allah'u azze ve celle zikir hususunda bize ne diyor onu bir dinleyelim hep beraber ahzab suresinde 21. ayeti celle gençler Allah azze ve celle orada buyuruyor ki: "Lekad kana l-kum fi Resulillah usvetun hasenatun limen kana yercullah vel yevmel akhir ve zekeralllaha Ayet ne diyor biliyor musunuz? Ayet diyor ki andolsun ki Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'ı ve ahiret gününü umar olan insanlar için ve bir de Allah'ı çokça zikretmek isteyenler için en güzel örnek vardır. Kimde örnek varmış? Allah'ın resulündü. Oraya fazla açık tutma orayı. Şey, Selah, Selahaddin. <gülüyor> yok yok. Ka kapatma yani, az açık kalsın demek istiyorum. Şimdi bu ayeti cellede de Davutcu'mu iyi dinliyorsunuz değil mi? Anlayamadığınız yerde tekrar edin, tekrarlayalım biz. Yani tekrar sorun, tekrar edelim. Şimdi burada, burada bize Allah Azze ve Celle diyor ki, beni zikretmek mi istiyorsunuz? beni zikretmek istiyorsanız Resul'de en güzel örnekler vardır yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her konuda olduğu gibi bu konuda da bizim için örnektir Allah'ı nasıl zikredeceğiz yani biz inanıyoruz ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı en güzel şekilde zikreden insandı öyle mi peki nasıl zikrediyordu ona bakmamız lazım. Yani onun hadislerine bakarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ı nasıl zikrettiğine bakıp bizim de zikir meclisimiz öyle olmalıdır. Zikir halkamız öyle olmalıdır. Zikir şeklimiz öyle olmalıdır. Ve zikrederken oturma şeklimiz de öyle olmalıdır. <gülüyor> Allah azze ve celle yine Kur'an-ı Kerim'de diyor ki onlar Allah'ı yatarak, yürüyerek, yan üstü ve ayakta oturarak Allah'ı zikrederlerdi. Aynen. Ne demek istiyor burada o söyleyen arkadaşımız? Senin ismin ne? Adem. Ademciğim. Yani Allah'ı ayakta da zikredebiliriz öyle mi? Oturarak da zikredebiliriz, yatarak da zikredebiliriz. Yürüyerek de, yürüyerek de zikredebiliriz. Bunu da anladık mı ayeti celilede? Bizim şimdi burada her şeyden önce zikir illa ve illa birilerinin dediği gibi hu hu hay hay bu mu? Yoksa az önceki ayette anlatıldığı gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bakarak zikrin bundan daha geniş bir anlamı, namazın bir zikir Zekatın bir zikir, iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmenin bir zikir, Allah'ın isim ve sıfatlarını saymanın, anlamlarını bilmenin bir zikir olduğunu, öyle mi? Bu tip meclislerde ayet, hadis okumanın bir zikir meclisi olduğunu, onların yaptığı de Allah'ı zikretmek olduğunu, bu anlamamız gerekir. Herhalde en son anlattığımız şekilde anlamamız gerekir. Yani, namaz bir zikirdir değerli kardeşlerim. Allah'ı zikret deniliyorsa umum manada namaz kılmak Allah'a zikretmek demektir. Zekat vermek Allah'ı zikretmek demektir. Yani zikir değerli arkadaşlar Allah'ı anma, hatırlama O'nun hoşnut olduğu, O'nun razı olacağı her şeyiyle meşgul olmak. Yani Allah neyle, nelerden hoşlanıyor, neleri seviyorsa kullarının O'nunla meşguliyeti zikir anlamındadır. Şu an bizim burası bir zikir meclisidir Öyle mi? Bura bir zikir meclisidir Ve biz burada aynen peygamber döneminde yapılanı yapmaya çalışıyoruz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de insanlara ne yapıyordu? Ayet okuyordu Hadis okuyordu Ondan sonra ezan okunur Ezan başlı başına bir zikirdir Diziliriz sıraya Namazımızı kılarız Bu bir zikirdir ama sizin hasreten zikir denilince sizin hasreten anlamanız gereken onların tarif ettiği gibi bak ben de sizin içinizden geldim. Tekrarında fayda vardır. Yani ben de tasavvuftan geldim. Onların tarif ettiği şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin böyle hu hu hu mustakil anlamda hu hu diye bir zikri yoktur. Bunu kimse istifad edemez. Ondan sonra sadece mücerret, Allah Allah Allah Allah Allah diye de zikir olmaz. Bunu ispat etmeleri gerekir. Yani bize böyle silsile yoluyla şununla bu. Bunlar hikayedir. Allah Kur'an'da bak ne diyor? Biz Müslüman insanlarız. Biz iman eden insanlarız. Biz Kur'an'a sünnete inanan insanlarız. Kur'an öyle sadece inan, oku, anlamadan, duvara as, haftadan haftaya indir. Herhalde Kur'an'a imanımız böyle olmamalı. Kur'an ne diyor? Bize ne anlatıyor öyle mi? Kur'an'da denileni yapmak edilenden uzak durmak Kur'an'a iman böyle olmalıdır Şimdi bizim Kur'an-ı Kerim'de Özellikle dini meselelerde Delille hareket Etmemiz öğretiliyor Kul hatu burhanakum in kuntum Sadıkın De ki eğer Davanızda sadık iseniz Delil getirin diyor Yani bu Bakara suresinde Bir ayeti celile Bakara 111 Değerli kardeşler yani sadık bir davanın unutmayınız ki delili olmalıdır. Neden böyle bir şey söyledik? Hani dedik ya zikir anlatıyorlar bize. Bunun adına zikir olduğunu söylüyorlar. Bunun dinden olduğunu söylüyorlar. Öyle mi? E bunun delili nerede? Yani sadece hu, hu hu hu hu diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zikrettiği nerede geçili? Bu nerede geçiyor? Bunu sormamız lazım o insanlara. Eğer davanızda doğruyseniz delil getirin. Bakara 111. Ondan sonra bakınız. Yine Kasas suresinde 49-50. Ey Habibim onlara de ki, eğer doğruysanız Allah katında bu ikisinden daha doğru olan bir kitap getirin de ona uymuş olalım. Buna rağmen sana icabet etmeyecek olurlarsa artık bil ki onlar gerçekten kendi hevalarına uymaktadırlar. Oysa Allah'tan bir kılavuz olmaksızın kendi istek ve hevasına uyandan daha sapık kim olabilir ki? Şüphesiz Allah zulmeden bir kavme hidayet vermez. Bakınız bu ayeti celle de çok açık ve net bir şekilde bize Habibim onlara de ki yani bu iki kitap o anki elinde kitap sünnet diyelim bunun ikisinden bize delil getirin de biz ona uyalım eğer sana icabet etmezlerse yani delil getiremezse de sen sendeki siz sadece heva ve arzunuzu uyuyorsunuz şimdi biz müslümansak az önce dediğimiz gibi biz eğer Kur'an'a Kur iman ettiğimizi söylüyorsak kardeşler biz birbirimize dinle alakalı delil getirmemiz gerekir Allah Resulü böyle yapmıştır diye biz birbirimize göstermemiz lazım ben hocamdan duydum, üstadımdan duydum, müftüden duydum falan yerde arkadaş böyle demişti falan olmaz. Böyle din olmaz. Yani ayakları havada asılı bir inanç. Amel, din olmaz. Bize sağlam delillerle dini yaşamak emrediliyor. Ondan sonra bakınız Zümer suresinde bir ayet, 33. ayet orada da diyor ki Rabbimiz Doğruyu getirenler ve onu tasdik edenler var ya işte asıl Allah'tan sakınanlar korkanlar onlardır. Eğer Allah'tan korkuyorsak Allah'tan sakınıyor isek doğruyu getireceğiz. ispat edeceğiz. Ve doğruyu duyanlar da tasdik edecektir. Biz şimdi her meselede illa sadece zikir mevzusu değil her meselede doğruyu getiren delille konuşan insanlar olmalıyız. Bu sizin için çok önemli. Yani sorunuz belki basit, ufak bir soru. Tabi diğerlerine rağmen basit. İslam'da basit bir mevzu olmaz. Diğerlerinin yanında belki cılız bir mevzu. Ama onlardan önce anlayacağımız şeyler var gençler. İşte bu üzerinde durduğumuz konu. Herkes din adına bir şeyler anlatıyor. Herkes din adına bir şeyler öğretiyor. Ama ne yazık ki Müslümanlar, belki siz de buna şahit olmuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Ne yazık ki paramparça Müslümanlar Tasavvufçı, tarikatçı, Hasançı, Mehmetçı Süleymançı, şucu bucu Ve birbirimizle uğraşıyoruz Bakın siz Müslüman olarak gelmişsiniz buraya Ben de burada bir Müslüman olarak Hemen size neyi anlatıyorum diyorum ki Yaptığınız yanlış Davut Süleyman, Hasan neyse Yanlış öyle zikir olmaz diyorum Niye? E ben de Müslümanım Yani senin Allah'ı zikretmenden ben rahatsız olur muyum? Asla sen de benim Allah'ı zikretmemden rahatsız olmazsın. Niye biz birbirimize itiraz ediyoruz? Ha benim itirazım şu. Yapılan o şey yanlış kardeşim. Ben de bir zamanlar onun içerisindeydim. Bana öğrettikleri adına zikir dedikleri şey Kur'an'da sünnete geçmiyordu. Şimdi Kur'an'da Allah'ı zikredin geçer. Biz kendi kafamıza göre Allah'ı zikredersek bu zikir olmaz. Yani nasıl ki Kur'an'da namaz kılın geçiyor. Biz kafamıza göre namaz kılabilir miyiz? Hayır. Kur'an namaz kıl diyorsa Resul sizin için en güzel örnektir. O nasıl kıldıysa öyle alın. Öyle kılın. Çünkü kendisi öyle söylüyor. Sallu kemara aytumuni usalli. Beni nasıl namaz kılar gördüyseniz öylece namaz kılın diyor. Hatta peygamberimize de Cibril gelip tarif ediyor. Peygamberimiz kalkıyor Cibril'den sonra iki rekat namaz kılıyor. Ardından bu sözü söylüyor. Bakın diyor ben bu namazı için kıldım biliyor musunuz? Beni nasıl namaz kılar gördüyseniz siz de öyle kılasınız diye. Namaz hususunda da bizim için örnektir. Az önce ayet okuduk Ahzab 21. Allah'ı çokça zikretmek isteyenler için Resul en güzel örnektir. Peygamber örnektir. Çünkü biz hiçbir Resulü وَمَا أَرُسَلَّ مِنْ Resulin illa لِيُتَعْ بِا اِذْنِ اللّٰهِ Biz hiçbir Resulü Allah'ın izniyle kendisine itaat edilmekten başka bir amaçla göndermedik diyor. Yani Resulleri biz niye gönderiyoruz? Kendisine itaat edilsin diye. O nasıl yaptıysa öyle yapılsın diyedir. E şimdi bizim Peygamberimiz Muhammed'dir deyip de örneğimizi, örnekliğimizi gider başkalarından alırsak nasıl Peygamberimize biz ittiba ettiğimizi söyleyebiliriz ki? Yani peygamberin sünnetine imanı nasıl tarif edebiliriz ki? Eğer peygamberimizi gerçekten kendimize örnek ediniyor isek bu dilde olmamalıdır. Bu bizim her şeyimizde hemen ortaya konulması gereken bir şey olmalıdır. Allah'a zikredeceksek peygambere gideceğiz. Nasıl zikrettiği öylece zikredeceğiz. Çünkü görüş farklılıkları işte başta biraz önce dediğimiz gibi neden görüş farklılığı Görüşler zaten görüşler zaten her zaman farklıdır. Görüşler zaten her zaman farklıdır. Şimdi bizim görüşe ihtiyacımız yok. Bizim görüşe ihtiyacımız yok. Şuraya şimdi dinlesinler onlar. Bizim şimdi görüşe ihtiyacımız yok. Görüş olursa görüş olursa farklılıklar asla eksik olmayacak. Şimdi bak e, ifadeyi güzel anlamaya çalışınız. Görüş olursa farklılıklar çok olacaktır. Şimdi görüş dediğiniz zaman ne demek? Bunun anlamı nedir? Görüş insanların şahsi yorumlarıdır. Şahsi becerileridir. Öyle mi? Şahsi ortaya koydukları adına doğru dedikleri şeylerdir. Bu benim görüşüm. O senin görüşün. Öyle mi? Budur. Biz şimdi dinde görüş ile amel edilmesine karşıyız. İslam buna karşıdır. Az önceki ayetleri tekrarlamakta fayda vardır. Senin adın neydi? Adem. Ademciğim, Bakınız. Az önceki ayeti tekrar ediyoruz. Neden Rabbimiz bize eğer davanızda sadık iseniz delil getirin diyor. Davanızda doğru iseniz delil getirin diyor. Neden? Çünkü doğru bir davanın delili olur. Doğru davanın delili olur. Şimdi Müslümanların en azından sizin perspektifinizde de baktığımız zaman Müslümanların bu şekilde paramparça oluşları sizin tertemiz fıtratınıza yani ters değil mi? Evet. Ters değil mi? Neden paramparçayız? Davud yani bu hoş olan bir şey mi? Evet. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de evet. topluca Allah'ın ipine yapışın, ayrılmayın, parçalanmayın diyor öyle mi? Şey Burası anlaşıldı mı? Yani bak paramparça olmaktan İslam nehy ediyor bizi. Kardeşimizin de dediği gibi peygamber döneminde böyle bir şey yoktu. Neden sonraları sapıttı insanlar? Neden insanlar inançlarında, ahlaklarında, amellerinde paramparça oldular? Nedeni neyi biliyor musunuz? Nedeni de çok basit. Ve bunun nedenini ben şahsi bir yorumla izah etmeyeceğim. Yine peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sizin de duyduğunuz bir hadisiyle izah edeceğim. Hatırlarsanız peygamberimiz ne dedi veda hacında? Ya eyyühan nas terektu fikum şey eyni Ey insanlar size iki şey bırakıyorum Lantadillu mâ masaktum bihima kitaballâhi ve sünneti velen yetefarraga hatta yaridu alal havd Size iki şey bıraktım bunlara sarılırsanız asla sapıtmazsınız Birisi Allah'ın kitabı diğeri Peygamberimiz benim sünnetim bunun ikisi havuzun başında yanıma gelinceye kadar birbirinden asla ayrılmayacaklardır. Şimdi bu hadisin üzerinde her ne kadar duymuş olsak da bu hadisin üzerinde bir tedebbür edelim. Tefekkürü geçtik. Tedebbür biraz daha geniş anlamdadır. Şöyle biraz tedebbür. Yani biraz kafa yoralım, anlamaya çalışalım. Eğer bu iki şeye sarılırsanız sapıtmazsınız. Eğer insanlar sapıtmış iseler demek ki bu iki şeye sarılmamışlar. Öyle mi? Ne demek şimdi herkes hemen hemen ben Müslümanım diyor. E ben de Kur'an sünnet yolundanım diyor. Ben de haklıyım diyor. Ben de iman ehliyim diyor. Ama paramparça. Birbiriyle anlaşamıyorlar. Birinin A dediğine birisi B diyor. Neden? Kur'an mı onları ayrı ayrı paramparça yaptı, böldü, parçaladı? Haşa! Allah hem diyecek ki ayrılmayın, parçalanmayın ve hemi de kalkacak kullarını, öyle mi? İnsanları paramparça olacakları bir kural, hüküm koyacak. Haşa. Allah bundan münezzehtir kardeşler. Allahu azze ve celle sakın ayrılmayın, parçalanmayın. Toptan Allah'ın ipine yapışın diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sakın ihtilaf etmeyin. Sakın tefrikaya düşmeyin. Sizden öncekileri düştüler helak oldular. Siz de helak olursunuz. Onun için asla ve asla bu ihtilafların meşru bir cevabı yoktur. Meşru bir yönü, geçerli bir yönü yoktur. Kurtulan bir taife vardır. Kurtulan tek bir taife vardır. O da Kur'an'a Sünnet'e ittiba eden taifedir. Gerisi hep sapıklık içerisindedir. Veya içerisinde hem sapıklığı hem de doğruyu barındıran bir cemaattir. Veya da bir bakarsınız ki birisinde yüzde ellilik bir sapıklık, yüzde ellilik bir Haklılık söz konusu olur. Birisinde yüzde seksenlik bir batıllık, yüzde onluk bir haklılık söz konusu olabilir. Ama unutmayınız ki değerli kardeşlerim, Allah Resulü'nün de haber verdiği gibi, tek bir camia kurtulacaktır. O da ma'ane aleyhi ve ashabi hadisinde anlatıldığı gibi, benim ve ashabımın yolunda yürüyenlerdir. yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının yolunda yürüyenler paçayı yırtacaklardı. Yani onların inancı nasıl idiyse bizim inancımız da öyle olmalıdır kardeşler. Amelleri nasıl idiyse bizim amelimiz öyle olmalıdır. Ahlakları nasıl idiyse bizim ahlakımız öyle olmalıydı. Metodu, menheci kuralları, kaideleri nasıl idiyse dini yaşamada bizim de öyle olması gerekir. Şimdi soruyorum ben sizlere. 5-6 tane Altınızda tasavvufa gidip geliyorsunuz. Allah aşkına birisi size sorsa ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hangi tarikattandı? Ne cevap verebiliriz? Bir şey... Efendim? Bir şey Çünkü tarikat, denen bir şey... tarikat denilen bir şey yoktu o zamanlar. Gençler bak kafanız daha tertemiz. Kafanızı bir yerlere gidip gelerek çirkin şeylerle, pis şeylerle doldurmayın. Her yere gidin, dinleyin ama Kur'an'ı sünneti alın. O temiz kafalarınıza birilerinin şahsi yorumlarını, görüşlerini doldurmayın. O ciliz omuzlarına, omuzlarınıza başkaları yükselsin diye onların ayaklarını bastırmayın. Çünkü onlar hep bizim omuzlarımıza basarak yükseldiler. Uyanık olacaksınız. Dinse bunun delilini göstermeleri lazım. Size iki şey bıraktı: Kur'an ve sünnet. Sarılırsanız sapıtmazsınız. Eğer sapıtmış ise bu toplum din adına, demek ki sarılmamışlar Kur'an'a ve Sünnet'e. Her neyse sorumuza devam ediyoruz. Yani birisi bize sorsa ki hangi tarikattandı Muhammed Mustafa, ne diyeceğiz? Mevlemi miydi? Melami miydi? Kadri miydi? Rufai miydi? Şazeli miydi? Neydi? Çünkü o zamanlar bu tip şeyler yoktu. Ama ne yazık ki o gün din tamamdı. Öyle mi hepinizin bildiği gibi? El yevme ekmeltu lekum dínekum ve etmemtu ni'meti ve radítu lekum l-İslam'a díne. Bugün sizin dininizi tamamladım. Ve size din olarak İslam'ı beğendi, Öyle mi? O gün eğer din tamam idiyse kardeşler güzel düşünmeniz lazım. O günden sonra din adına ortaya çıkan hiçbir şeyi kabul etmememiz lazım. Onun için zaten Resulullah din adına sonradan İhtas edilenlerin adının bidat Her bidatın sapıklık olduğunu söylüyor yani Aynen öyle oluyor Eğer bidat değilse bunun delilini istememiz lazım Ben ben onların içerisinde Belki senelerce gidip gelmedim ama babam tasavuçu, Amcam keza öyle Yani sülalede birçok insan tasavvufçu, tarikatçı bu adamlar hep körü körüne hareket ediyorlar. Yani bu adamlar hiçbir zaman hocalarının karşısında bunun delili nedir bu nerede yazılı yani İslamir edeple İslami bir edeple, adeple soru, sormasını beceremiyorlar. Hatta minareyi çalan kılıfını hazırlar hesabı onlar öyle güzel ayarlamışlar ki şeyhin karşısında yedi kelimeden fazla konuşamazsınız. Bu vardır biliyor musunuz tasavvufta? Evet değil mi? Gözünüzün önünde oldu. Peki ben size Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bırak yedi kelimeyi, yetmiş kelime sorduğunu ispat edebilirim. Allah Resulü ile karşılıklı konuşuyor. Ya Resulallah bize dinimizi öğret. Bize delilleriyle dinimizi öğret. Biz şu an çünkü sanki hiçbir şey bilmiyormuş gibiyiz. Bize kaderden bahset. Şu anki yaptıklarımız kalemlerin yazıp mürekkebin kuruduğu işler içerisinde mi? Yoksa yeni dayın meydana gelecek işler içerisinde mi Ya Resulallah kaç kelime oldu bu soru? Bak kaç kelime oldu? Yani bu ne demektir arkadaş? Şeyhin karşısında 7 kelimeden fazla konuşamazsınız. Bu ayet mi? Hadis mi Allah aşkına? Peygamberin karşısında Bırak peygamberi. İbrahim Aleyhisselam Allah'a soru soruyor. Ya Rabbi sen ölüleri nasıl diriltirsin? Açın Bakara suresinde öyle mi? Sen ölüleri nasıl diriltirsin? Allahu azze ve celle İbrahim'i azarlamıyor. Yani demiyor ki, demiyor ki "Ey İbrahim, sen ne biçim insansın? Yani benim nasıl dirilttiğimi sen ne yapacaksın? İman et geç." İnanmadın mı ey İbrahim? İnandım lakin kalbim mutmain olsun diye sordum ya Rabbi." diyor. Allahu azze ve celle ona ne yapıyor? üç dört tane kuş tutmasını, kesmesini, etlerini birbirine karıştırmasını ve parça parça her birini bir dağın üzerine koymasını, ondan sonra sesle bak sana geleceklerdir diyor. Ve bunu yapıyor, neticede Allah onları diriltiyor, onun eline getiriyor. Yani neyi demek istiyoruz kardeşler? Peygamber Allah'a soru soruyor, mütmain olabilmek için. Öyle mi? En azından itimi inan bulabilmek için peygamber Allah'a soru soruyor, Allah'a. Alemlerin Rabbine soru soruyor. Bedeviler geliyor, peygamberin yakasına yapışıyorlar. Bu senden mi, Allah'tan mı diye. Yakasına yapışıyor ya. Bakınız rivayetlere, inan ki bazen diğer sahabeler, yani o yeni gelen bedevileri neredeyse dövmek istiyorlar. Ya peygamberin yakasına öyle niye yapışıyor? Peygamberimiz diyor, boğazı kıpkırmızı oldu diyor. Bedevi, dağdan inmiş hani derler ya. Görgüsüz, kültürsüz, deve çobanları işte, bilmiyorlar mı? Allah Resulü onların hepsini eğitiyor bakınız. Yani sahabesi kızdığında bile diyor yapmayın diyoruz, Sakin olun diyoruz. Siz durun siz size ne diyor. Ve onunla birebir ilgileniyor. tek tek ilgileniyor ve ona sorusunun cevabını veriyor. Hatta ve hatta kardeşler bunu duymuşsunuzdur. Adam daha çirkinç tekliflerde bulunuyor geliyor bir peygamberin yanına. Ben zina etmek istiyorum diyor. Genç bir delikanlı geliyor ben zina etmek istiyorum ya Resulallah diyor onun peygamber olduğunu biliyor onun karşısında böyle edepsizce konuşabiliyor ve elbette ki onun yanındaki sahabesinden onun kafasını koparacak insanlar da vardı ama peygamberin kızacağını bildikleri için onlar işi peygambere bırakıyorlar Allah Resulü de usulüne uygun bir şekilde bunun cevabını veriyor senin annen var mı? var diyor annenle o işin yapılmasını ister misin? hayır istemem bacın var mı? var Bacınla o işin yapılmasını ister misin? İstemem. Sayıyor teyzesi, halası neyse. Var mı? Var. Bir başkasının onlarla zina etmesini ister misin? Hayır istemem. E peki senin zina yapmak istediğin kişi, kimse bir başkasının ya annesi, ya bacısı, ya halası, ya teyzesi değil mi? diyor? İnan ki böyle güzel bir nasihatın karşısında o delikanlı ne diyor biliyor musun? Allah'a yemin ederim ki bana artık Resulullah'ın bu sözünden sonra bana en çirkin gelen iş zina olmuştur. Diyor. Yani biz burada neyi anlatıyoruz? Belki bir taşla iki üç kuş vuruyoruz ama burada değerli arkadaşlar burada ne demek şeyhe soru sorulmaz. Ne demek şeyhin karşısında böyle yapılmaz, şöyle yapılmaz. Bu dinimiz kardeşim. Allah'u azze ve celle bilmeyenler bilenlere sorsunlar demiyor mu? Demek ki soru sorulur. Ve sorusuna göre de kelimeler çoğalır, azalır. Soru soracağız. Ve soru sorduktan sonra delil isteyeceğiz. Bu bizim babamızın tarlası değil. Adem kardeşimizin dediği gibi, Davut kardeşimizin dediği gibi. Yani görüşlerde din yaşanmaz. O senin görüşün, o sana aittir. Diğeri de senin görüşün, seni ilgilendirir. Bize din lazım. Dinde Kur'an'ın, sünnetin ispat ettiği bir amel, inanç, ahlak lazım. Bize. Ve bu dinde kıyamete kadar korunacaktır. Biz nereden bulalım, nereden getirelim de diyemeyiz. Nereden bulalım, nereden getirelim de diyemeyiz. Çünkü bunu kıyamete kadar Allah koruyacağına söz veriyor. Ayette de diyor, az önceki sorduğumuz... E, söylediğimiz hadis şerifte de diyor. "Ve len raka hatta da ala'l hav. Yani kıyamet gününe kadar havzın başında Aleykümselam. Bu ikisi yanıma gelinceye kadar birbirinden ayrılmayacaklardır diyor. Onun için biz delil isteyeceğiz. Bilmeyenler bilmiyorum diyebilirler. İlim 3'tür. Kitap, sünnet bilmiyorum. Burası anlaşıldı mı? Şimdi biz Öncelikle delille hareket etme mecburiyetindeyiz gençler. Varsa İslam'da tasavvuf, tamam tasavvuf ehli olalım. Varda, varsa İslam'da böyle kafayı gözü sallayarak ha, hu, Allah'ı zikretme adına bir şey biz de yapalım bunu. Eğer yoksa hepimiz birden terk edelim. Hepimiz birden terk edelim. Peygamber her konuda bizim için örnektir. Peygamberimizin sadece mustakil hu hu şeklinde bir zikri yoktu. Hu zaten Arapçada bir damir hu bir zamirdir o anlamındadır o o o o o böyle zikir olmaz kardeşler zikir zikir bir anlam ifade etmelidir bakın Allahu Ekber bu bir zikirdir namazımızda Allahu Ekber diyoruz öyle mi namazımızın sonundaki tesbihatımızda Allahu Ekber Allahu Ekber diyor muyuz subhanallah diyor muyuz elhamdülillah diyor muyuz bak bunların hepsi bir anlam ifade ediyor Allahu Ekber Allah en büyüktür subhanallah Bak Allah'ın yanına başka bir ifade geliyor. Bir kelime var Allah'ın yanına. Subhanallah. Allah'ı bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Elhamdülillah. Allah'a hamd olsun. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallahü ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah Yani zikir mi yok arkadaşım peygamberin yaptığı? O kadar zikir var. Hepsi, hepsi var hadislerde. Kur'an'da ve sünnet hepsi teker teker yazılıdır. Yeter ki siz isteyin ben bunları hep döküman olarak çıkar, elinize veririm. Peygamberin yaptığı şeyler dururken niye arkadaşım onların uyduruk şeylerine uyalım? Niye arkadaşım bak ayet okuduk. Laqat kana leku fi Rasulillah usvetun hasenetun limen kana yarculllaha vel yevmel ahir <gülüyor> ve zekrallaha kesire. Bu ifade bizim için önemlidir. Ve zekrallaha kesire. Yani Allah'a çokça zikretmek isteyen insanlar için Allah'ın resulünde güzel örnekler vardır. Bakınız bize tuvalete girerken zikir öğretilmiştir. Ne diyeceksin tuvalete girerken? Allahumma inni a'uzu kemin minel hubusi vel kabaisi. Öğretmiş sana tuvalete girerken. Tuvaletten çıktıktan sonra sana zikir öğretmiş. Ne demek? Gufrâneke. <gülüyor> bunu Resulullah yapmıştır. Ve bir anlamı vardır. Evinden çıkarken sana bunu öğretmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'il havle ve la kuvvete illa billah. Arabaya binerken öğretmiştir. Bineğin tökezlediğinde öğretmiştir. Camiye girerken, çıkarken yahu gençler yani dinde ayıp bir şey olmaz. İnsanın hanımıyla ilişkisinde dahi ne yapacağı zikri, zikri öğretmiştir. Biliyor musun? Yani başlayacağında zikri öğretmiştir. ya. Allahum bismillah Allahümme cennibneş şeytana ve cennibş şeytana ma razaktana ihmal etmemiş. Bak bunu bile öğretmiş. O zaman niye biz başka şeylerle uğraşalım? Niye kendimize başka isimler takalım? Sofi Yok bilmem ney Niye arkadaşım? Ey inananlar Siz Allah'ın size verdiği isimle siz birbirinizi çağırın Allah'ın size verdiği isim ise Müslüman diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hatta ayeti celilede huve semakumul muslimin min fi haza Allah şimdi de bundan öncekinde de size Müslüman ismini vermiştir. Yetmez mi kardeşim? Bizim adımız Müslüman ya. Müslümanım ama Süleymancıyım. Müslümanım ama Nurcuyum. Müslümanım ama Kurtçuyum. Müslümanım ama İtçiyim. Niye kardeşim? İsimler gruplaşmaları doğurur. Gruplaşmalar tarafkirliği doğurur. Taraf girlik ise neyi doğru biliyor musun? Kendinden olanı sevmeyi doğurur. Yanlış da olsa. Kafanıza bunu yazın. Ne yapıyor? İsimler? Taraf girliği doğurur. Gruplaşmaları doğurur. Gruplaşmalar taraf girliği doğurur. Tarafgirlik hatalarıyla dahi olsa, yanlışlarıyla dahi olsa kendisinden olanı sevmeyi doğurur. Niye gruplaşalım? Niye tarafkir olalım? Aynen hep birlikte olmamızı İslam söylüyor zaten. وَعَتَصِيمُ بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Topluca Allah'ın ipine yapışın ayrılmayın diyen Allah'tır. Subhanahu ve Teala. Şimdi burada elbette ki ne kadar gayret ederseniz edin inananları tek bir çatı altında toplayamazsınız. Bunu asla kimse beceremeyecektir. Çünkü bunu Allah önceden haber veriyor. Diyor ki bu ümmet birbiriyle uğraşa, uğraşa, uğraşa, uğraşa, kıyamet kopacaktır. Asla kimse kimseyi bir araya getiremez. Ama hak bir taife asla eksik olmayacaktır. Paçayı kurtarmak isteyen o camiyeye tabi olacaktır. Yani Allah haber veriyor. Her ne kadar hak taifeyi tarif ettirsem de Resul vasıtasıyla, onun varisleri tarafından anlatılsa da, İnsanlardan öyle azgınlar var ki, öyle tarafkirli, enaniyet sahibi olanlar var ki, asla yan yana gelmeyecektir. Koltuğu kaybolacağından korkacaktır. Prestişi sarsılacak, ondan korkacaktır. Maddi çıkarları zedelenecektir, ondan korkacaktır. Onun için yan yana gelmeyeceklerdir. Bunu bir araya, yani insanların, inananları bir araya asla getiremezsiniz. <gülüyor> Ama siz en azından sorumluluğunuzdan kurtulmak için, Allah'ın dediği o noktada yan yana gelin. Kitap ve sünnet çizgisinde o çatı altından yan yana gelin. Başkası gelmemiş. Bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendirmez. Yani Allah bize neden Hasan veya Memmedi Hüseyin'i bu çatının altına sokmadınız? Bunu sormaz. Ama şunu sorar bize. Neden anlatmadınız? Doğruları neden tebliğ etmediniz? Onun için doğruları anlatırız. Tebliğ ederiz. Bize gelin diye değil gelin kitaba ve sünnete deriz artık onun paşa keyfi bilir farklılıkların varlığını herkes görüyor gözü olan herkes e, zerre kadar aklı olan herkes e, bugün din adına İslam adına çırpınanların ne kadar e, farklılıklar içerisinde olduğunu göreceklerdir bu açık ve net bunu zaten 1400 küsür sene önce peygamberimiz söylüyor. Yani inananlar din adına farklı farklı gruplara bölüneceklerdir. Yahudilerde olduğu gibi, Hristiyanlarda olduğu gibi, hatta onlardan daha fazla benim ümmetim parçalanacak, bölünecektir. Sadece bir taifesi kurtulacaktır. Biraz önce söyledik. Kurtulmayı arzu eden sahabe hemen sordu. Kim onlar? Ya Resulallah. Hangisi o kurtulacak olanlar? Ma'ana aleyhi ve ashabı Benim ve yolu üzere gidenlerdir. Öyleyse biz Allah Resulü'nün Asabının yolunda yürüme mecburiyetindeyiz. Cennet istiyorsak, Cemalullah istiyorsak, Ateşten kurtulmak istiyorsak, Bunu yapacağız kardeşler. Tasavvuftı, tarikattı, mezhepti, Meşrepti, falandı, filandı, Kesinlikle bu tür şeyler sizi aldatmamalıdır. Gidilecek bir yol varsa peygamberin yoludur. Bir hadis daha söyleyeyim, Ondan sonra yine sizin sorularınıza geçeyim. Kumlar üzerine bir gün çizgi çiziyor peygamberimiz. Şöyle bir çizgi. Diyor. Bu benim doğru yolum diyor. İleride diyor şöyle şöyle yollar çıkacak diyor. Ve bu yolların başında bir şeytan oturacak. Bize gelin biz doğruyuz diyeceklerdir. Sakın onların sözüne aldanmayın. Şu benim yolumdan ayrılmayın. Onlara uyarsanız benim yolumdan sizi saptırırlar diyor. Tek biri yol vardır. Onun adı da sıratı müstakimdir. Onun öncülüğünü yapan da Örnekliğini ve önderliğini yapan da Muhammed Mustafa'dır kardeşlerim. Herhangi bir şeyhti, veliydi, şuydu, buydu değil arkadaşlar. Herkes peygambere uyma mecburiyetindedir. Herkes peygambere uyma mecburiyetindedir. Hatta ve hatta Kur'an'da ve sünnette anlatıldığı gibi Allah eğer en son bir peygamber gönderdiyse hayatta olan bir peygamber dahi olsa en son gelen peygambere uyma mecburiyetindedir. Biliyor musunuz? Bu, bu ayetin de anlattığı, hadislerin de anlattığı bir gerçektir. Allah bütün peygamberlerden şöyle söz almıştır diyor. Yanınızda bulunanı tasdik eden bir Resul geldi mi, ona ittiba edecek, onu doğrulayacaksınız değil mi diye onlardan söz alıyor, ahit alıyor. Onlar evet kabul ediyorlar. Bu ayette anlatıldığı gibi bir gün Ömer radıyallahu anhu elinde Tevrat'tan bazı kalıntılar parçalar elinde geliyor. Allah Resulü'nün yanına Ya Resulallah Tevrat'tan bazı nuskalar, bazı parçalar okuruz falan anlamında. inanın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzü kıpkırmızı oluyor. <gülüyor> Bunu gören Ebu Bekir diyor ki ey anasız kalasıca Ömer Görmüyor musun Resulullah'ın yüzü kızardı? Bundan hoşnut değil. Ömer sahiden bir bakıyor ki Peygamberimiz yüzü kıpkırmızı. Ve orada diyor ki Ömer, Ya Resulallah neden kızdın? Biz Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, Nebi olarak senden, kitap olarak Kur'an'dan razıyken niye kızdın? Ne diyor Peygamberimiz biliyor musunuz? Ey Ömer, benim getirdiğim sana yetmedi mi? Ne o elindeki kağıtlar şunlar? Benim getirdiğim sana yetmedi mi? Bırak o elindeki tahrif edilmiş parçaları, onların kendisine indirildiği Musa dahi hayatta olsaydı, kurtuluşu bana tabi olmakla bulacaktı diyor. Görüyor musunuz? Bu bir hadis işte bakar. Yani peygamberdir her zaman örnek ve önder. E o yok, öldü, vefat etti. Onun sünneti var. O'nun sünneti ki kıyamete kadar korunacaktır. O'nun sünneti var. Ama ne yazık ki sapıklığımızın sebebi olan başkalarının sünnetine biz yapışmışız. Adam kafasını usturaya vuruyor, müritler de kafayı usturaya vuruyor. Siyah sarık sarıyor, müritlerin hepsi de siyah sarık sarıyor. Yan bir kep örtüyor, müritlerin hepsi de yan kep örtüyor. O nasıl şakalaşıyor? o öyle şakalaşıyor. Yani her şeyiyle örnek o. Alın nurcuları ele. Bir tane sakallı adam göremezsiniz. Niye? Çünkü peygamberleri sakalsızdı. Pardon. Said Nursi sakalsızdı. Yani ben kasti o ifadeyi kullandım. Yani peygamberler gibi hareket ediyorlar. Ya Said Nursi insan, insandır. Olabilir. Hata etmiştir belki. Hapishanelerdeydi belki sakal bırakamadı. Veya evlenemedi. İnan davaya zarar olur diye evlenmeyen nurcular çok. Hizmete zarar olur diye. Sakal zaten çırayı yak ara hiçbirisinde yok. E hani peygamberimiz örnekti? Eğer Muhammed Mustafa örnekse bunu, bunun lafta sözde kalmaması lazım kardeşler. Her şeyimizde onu örnek edinmemiz gerekir. Resul size neyi verdiyse onu alınız. Neden yasak ettiyse ondan da kaçınınız. Bu konuda Allah'tan korkunuz. Allah'ın azabı çok şiddetlidir diyor. Yani din adına Resul'ün verdikleri alınır. Onun yasak ettiği şeylerden kaçınılır. Din adına bu insanın sözü alınıp veya reddedilir. Yani alın dedikleri alınır, yapmayın dedikleri yapılmaz. Bu bizim için çok önemli. Başkaları bizim için asla örnek olamaz kardeşler. Burada şöyle bir soru akla gelebilir. Hocam iyi güzel anlatıyorsunuz da peki ilim ehline ihtiyacımız yok mu? Hocalara ihtiyacımız yok mu? El cevap elbette ki ilim ehline ihtiyacımız var. Elbette ki hocalara ihtiyacımız var. Ama ama bu doğru sözün altına sığınarak bu sözün altına sın, Telefonunuz varsa dışarıda konuşun. Hadi bu sözün altına sığınarak önümüze gelen her insanı alim kabul etmek onun sözlerini körü körüne kabul etmek herhalde doğru olan bir şey olmaz halde, bir ha, alimlerin sözüne itibar mutlak anlamda değildir mukayyet kayda bağlıdır onlar bize bir şeyler anlatırlar ardından da delilini gösterirler ulan ne anladık ki kapıya çıktın sesin hala buraya geliyor senin Mutlak anlamda itaat Allah'a ve Resulü nedir? Mutlak anlamda itaat Allah'a ve Resulü nedir? Diğerlerine, yani ilim ehline mukayyet, kayda bağlıdır kardeşler. Bize kitabı ve sünneti anlatırsa, kitabı ve Sünnete muhalefet etmezse biz dinleriz. Öyle mi? Yoksa biz bu bu ihtilaftan asla kurtulamayız. İnşallah böyle bir mukaddime size daha güzel soruların sorulmasına vesile olur. Yani en azından bir yarım saat 45 dakikalık bu mukaddime içerisinde herhangi bir şahsiyetten bahsetmedik. Yani kendi hocamız, üstadımız, alemimiz gelin ona tabi olun, elinden öpün, onu rabıta edin böyle bir şey demedik. Kimden bahsettik? Gençler kimden? Hazreti, Muhammed. Hazreti Muhammed'den bahsettik sallallahu aleyhi ve sellem. Ne güzel. Demek ki iyi dinlemişsiniz. Başka kimseye ihtiyacımız yok bizim. Bize Muhammed'den kim aktarma yaparsa biz onu dinleriz, alırız. Yani ondan ne kadar miras almışlarsa bize o mirası aktarırsalar biz bunu kabul ederiz. Ama oturup bize hikaye anlatırsalar biz bunu kabul edemeyiz. Din adına kendi görüşlerini anlatırsalar biz bunu kabul edemeyiz. Kendi yalan yanlış içtihatlarını anlatırsalar biz bunu kabul edemeyiz. Bizim dinimiz tamamdır. Ve bunun ikisinde dinin Kitap ve sünnet ikilisi içerisindedir. Herkes neyin dinden olduğunu da ispat etmelidir. Yoluna devam etmelidir. Bunun haricinde bizi cennete ulaşılacak bir yol yoktur arkadaşlar. Alayım şimdi sorularınızı. Anlatma değil. Soru alacağız. Soru şeklindeyse alayım. Çünkü herkese böyle bir şey fırsat verirsek hikaye anlatması için uzun sürer. Dinleyeyim, hadi bakayım. Bize, işte, silsileyi anlatırken, işte, biz ona ayet söylemiştik, yani, Ali'den, yani, alimden, zor sanmıştık. Evet. E, o da, bize dedi ki, inanmıyor musunuz? Yani. O derken, şeyhınız mi? Yani, yani, yanına gidip aynen, geldiğiniz? Yani, ağabey. Ha. Duran, e, bir, bir, yani. Yani, evet. E, ona söylemiştik, e, bu da, yani, ağabey, bu da, o ayet söyledi, arkadaşımın, ya yani kardeşimiz. E, o ayet söyledi, ve o da şunu söyledi. Yani bir hakaret şeklinde bir laf söyledi. Yani merketlerin bir özelliğini yükledi arkadaşına. Sonra da aynen şunu söyledi. Diyor ki, e, "Efendimin vekili efendimdi. Ben onun söylediğine yani onu söylediğine tamamen bağlıyım." diyor. E, bu yanlış bir şey değil mi? Korkunç bir yanlışlık hem de. Evet. Hem korkunç bir yanlışlık hem de orada büyük bir edepsizlik de vardır. Yani Yaşı küçük de olsa kardeşimizin bize bir şey anlatması bize bir delil sunması kendisine itibar etmemiz gereken bir şey olmalıdır. Bak, yanlış da olsa en azından onu konuşturma. Onu konuşturma. Şimdi burada yaşı en küçük olan sensin mesela. Öyle mi? Sen görünüyorsun. Neyse o olsun o önemli değil. Yani diğer arkadaşlarımıza nazaran sen küçücüksün. Şimdi senin konuşmaya hakkın var sormaya da hakkın var. Eğer sen sus, sen küçüksün, sen sorma, sen sadece dinle dersek bu iş olmaz. Yani seni körü körüne hareket eden bir insan olarak yetiştirmiş oluruz. Hayır size bakmayacaksınız. Heh, şimdi bakınız, e, ukalalık da yapmamız gerekmiyor onlara karşı. Şimdi siz gençsiniz. İslami bir edep, adapla soru sorunuz. Hocam bunun delili nerede? Onlar hırçınlaşabilirler çünkü senelerdir size hocalık taslamışlar. Eğer bunun delili nerede dediğinizde delil getiremez ise ister istemez bu adam hırçınlaşacaktır. Heh. Onun için biraz önceki şeyleri ben boşuna anlatmadım. Peygamberimiz, Peygamber İbrahim Aleyhisselam Allah'a soru soruyor. En azından kalbim mütmain olsun diye bak ayetleri iyi ezberleyin. İbrahim aleyhisselam peygambere soru soruyor peygamberimize gelip bir bedevi bunun delili ne soru soruyor senden mi Allah'tan mı yani biz neden soru soramayalım yani nasıl öğreneceğiz hocam abim din bir şeyler öğrendiğinizde onlara karşı ukalalık yapmayın gençler neden orada ne kadar efendi olursanız efendiliğinizle delille hareket etmenizle onları ne kadar aciz bırakırsanız yanınızda sizin gibi dinleyenler onlardan uzaklaşacaklardır, size tabi olacaklardır. Yani size diyeceklerdir ki nereye gidip geliyorsunuz? Bunları nereden öğrendiniz? Yani kazanan bizler olacağız. Delille hareket edenler olacak. Ama böyle bir şeyler öğrendik diye yaşımızdan çok çok büyük olanları susturuyoruz diye edepsizlik yapmamız bu bize yakışmaz. Ahlaksızlık yapmamız bu bize yakışmaz. Tamam Allah adına buğz ediyoruz diye ukalalık yapmış oluruz. Bunlar bize yak yakışmaz kardeşler. Özellikle sizler, siz daha küçüksünüz, onun için dikkatli olun. Bunun delili nerede? Mesela bir yere gittik, onları da dinledik. Onlar bize böyle böyle delil getirdiler. Hocam siz de bize senelerdir bunu anlatıyorsunuz, bunun delilini bir yazabilir miyiz? O arkadaşlara götürmek için. Selo şuraya otursana. Orası soğuk, şuraya otur. Heh. Yani münasip bir şekilde böyle yaparsanız kazanan siz olursunuz. Ve başkaları gibi bir sefer iki sefer derse gelip ondan sonra kaytaranlar da olmayın. Eğer gerçekten bu işi öğrenmek istiyorsanız ne yapın? Fedakarlık yapın. Bak haftada en azından yan yana gelelim. Konuşalım. Onlardan birileri bizimle konuşmak istediklerinde bir ortam ayarlayın. Gelelim. Gidelim. Tamam mı? Bunlar bizim için önemlidir. alayım Senin adın neydi? Oğuzcu'um alayım. Hadi bakayım senin sorunu da. Önce sünnetin ne olduğunu anlamamız lazım. Şimdi insanları en fazla hayrete düşüren, dalalete düşüren şeylerden bir tanesi kavram kargaşasıdır. Kavramlar eğer güzel anlaşılmazsa, kavram derken herhalde anlıyorsunuzdur. Yani bir kelimeye yüklenilen anlam eğer düzgün anlaşılmaz ise, o kelime birinde farklı bir mana bulur, diğerinde daha farklı bir mana bulur, öbüründe daha daha farklı bir mana derken ihtilaf buradan çıkar. Biz önce kelimelerin İslam literatüründe bulduğu manaları güzel öğrenmemiz lazım. Şimdi diyelim ki köle. Köle kavramı zamanımızdaki bazı insanların dediği gibi işte efendim ben köleyim diyor. Şimdi onun dediği gibi gerçekten o köle mi? Hayır. Cumaya gitmiyorduk ben köleyim. Diyor. Köle kavramı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde nasıl anlaşılmış, altı nasıl doldurulmuş ise o kelimenin öyle doldurulması anlaşılması lazım. Köle efendisi olan alınan, satılan. Aleykümselam hemen oturun. Alınan, satılan anlamındadır. Yani savaşta elde geçirilmiş kişi kimse anlamındadır. Aleykümselam. Aleykümselam. Aleykümselam. Aleykümselam. Aleyküm Şöyle karşıya da geçebilirsiniz. Sıkışın şöyle. Sıkış, sıkış, sıkış, sıkış. sıkış. Abdurrahman yatakların üzerindeki battaniyeyi getir. Şu araya seriveri soğuk şey yapmasınlar. Anlaşıldı mı burası? Şimdi sünnet öncelikle ne anlam ifade ediyor? Bunu anlamamız lazım. Sünnet takip edilen bir yol demektir. Takip edilen bir yol, usul, çığır anlamındadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti denildiği zaman yüreğe geç. Resulullah'ın sünneti denildiği zaman Resulullah'ın takip ettiği yol. Allah Resulü'nün takip ettiği yol anlamında değerlendiririz. O yolun içerisinde elbette ki mutlak anlamda tabi olacağımız sünnet vardır. İster yap, ister yapma anlamında sünnet vardır. Yani farz da olabilir, nafile de olabilir. Mesela diyor ki, kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Peygamberimizin bu hadisi acaba öğlen namazının önünden olan o iki rekat veya dört rekat sünneti kılmayan benden değildir mi anlaşılır? Halbuki o nafile. Yani nafile bir ibadeti yapmadığımızda peygamberimiz böyle ağır bir şey konuşmaz. Buradaki sünnetin anlamı kim benim getirdiğim yoldan yüz çevirirse benden değildir. Hani dedik ya sünnet takip edilen bir yol anlamındadır. Adet usul anlamındadır. Mesela sünnetullah denilir. Ne demek bu? Allah'ın kanunu, adetullah, Allah'ın adeti, Allah'ın kanunları içerisinde yapın dedikleri var. Öyle mi? Yapmayın dedikleri var. Öyleyse sünnet eşittir, takip edilecek bir yol demektir. O yolun içerisinde emirler, nehiler, muhayyer olanlar vardır. Tekrar ediyorum. Sünnet takip edilen bir yoldur. O yolun içerisinde, yani o sünnetin içerisinde emir olanlar, nehi olanlar, muhayyer olanlar. Emir, yapınız. Mesela ne diyor? Beş vakit namaz. Kur'an'da geçmez bu. Sünnet-i seniyede, yani hadislerde geçer. Peygamberin tarif ettiği Beş vakit namaz. Bu emirdir. Farzdır yani. Yapılması gereken şeydir. Nehi. Ehli eşek eti yenilmez. Bu bir nehidir. Sünnette yani hadiste geçiyor. Veya namazların önünden ve arkasından kılınan ratibeler. Yaparsanız cennet vardır. Yapmazsanız herhangi bir ikab, bir günah yoktur. Sünneti böyle anlamamız lazım. Sakal bir sünnettir. Ama nasıl bir sünnet? Emir olan bir sünnettir. Erkeğin, Müslümanın yapması gereken bir sünnettir. Yani yapmasak da olur değil işte. Sünneti bu anlamda güzel kafamıza yerleştireceğiz kardeşler. Yani sünnet ister yap ister yapma anlamında, muhayyerlik anlamında değildir her zaman. Sünnet emir olabilir, nehi olabilir, muhayyer olabilir. Anlaşıldı mı burası da? Anlamadıysan bir daha anlatırım bak. Sünnet ne demek önce? Takip edilen bir yol demektir. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin din adına takip ettiği yoldur. O yolun içerisinde emirler var, nehiler var, muhayyer olanlar var. Yeter bu kadar, üç tanesi yeter. Emirler, nehiler, muhayyer olanlar var. Emirler yani farz hükmünde olanlar, Nehiler, yasak, haram hükmünde olanlar, muhayyerler ise yaparsanız sevap, yapmazsanız bir şey yoktur. Anlaşıldı mı? Anladın mı Oğuzcuğum? Tamam. İyi. Siz niye geç kaldınız? Antalya'dan ancak mı gelebildin? Sıcak mı Antalya? Tam gelmediler mi? Neyse. Sa. Gelmediler mi? Gelemediler mi? Neyse. Önemli değil. Tamam. Olur. Evet gençler. Anlayamadığınızı rahatlıkla sorun bak. Ben cevaplarım. Sizin şeyhlerin dediği gibi yedi kelimeden fazla konuşamazsınız. Yok. Tabii yetmiş de olabilir. Allah'tan medet nedir önce? Bir şey? Medeti de anlamak lazım. Şimdi niye yardım demiyorlar? Yardım derseler insan biraz daha uyanacaktır. Medet, imdat, medet, Allah Allah acaba farklı bir şey mi? Medet, imdat, yardım anlamındadır. Allah'tan başkasından yardım istenmez kardeşler. Biz Fatiha suresinde sürekli ne yapıyoruz? abudu ve iyâkenesta'in Yalnız sana ibad ve yalnız senden yardım bekleriz. Öyle mi? Biz her zaman bunu söylerken kalkıp da üçkağıtçılık yaparsak Allah bizi bağışlar mı ya? Haşa. Allah'tan başkasından nasıl yardım bekleyebiliriz? Şimdi yardımı da güzel anlamak lazım. Yardım derken bana şuradan bir su verir misin? Bu bir yardımdır. Yani benim su içmem için bana bir yardımcı oluyor. Bunu yapabilirsin. Şunun ucundan tut kaldıralım. Yapabilirsin. Arabamı tamir et. Şudur budur. Bu tip işlerde yardımlaşmak vardır ve sevaptır. Ama tasavvufun yardım anlamındaki öne sürdüğü şeyler manevi uhrevi şeyler. Adam ta İnegöl'de Bursa'nın İnegöl'de. Aleykümselam. Ta sıkışın şöyle şuraya geç. Geç geç geç geç. Zaten sen iki kişiliksin sen kapıda dur. Şey sıkış sıkış sıkış. Adam ta Bursa İnegöl'de. El arabasını itekliyor, yetiş ya diyor, mübarek diyor, bakınız. Halbuki yanındaki adama dese ki, arkadaş tut şunu iteleyelim, bu adama sevap kazandırır, normal bir şeydir, meşru olan bir şeydir. Ama ta Bayburt'taki şeyhini çağırması ki bizim işte tasavvuf şeyhiydi o zamanlar, işte bu şirktir Allah korusun. O adam onun da nereden duyacak? Duysa bile nasıl yardım edecek? Allah Resulü hayattayken münafıklardan Müslümanlara eziyet edenler oldu. Allah Resulü'nün yanına gittiler dediler ki ya Resulallah, böyle böyle biz ben yani eziyet görüyoruz. Bize yardım et. Diyor. Benden medet beklenmez diyor. Allah'tan yardım beklenir diyor. Allah'tan yardım beklenir. Diğer bir rivayette benden şefaat istenmez. Allah'tan istenir. Hayattayken bunu söylüyorsa Allah Resulü, sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra hangi hangi insan kalkıp da ya Rasulallah yetiş? Yani bunu hangi akıllı basiretli tevhideli bir insan söyler? Hiçbir tevhideli insan söylemez. Ama tevhidi anlamayan, kavramayan insanlar bunu söylerler. Hatta din adına yan yana gelip oluşturdukları mevlit ortamlarında o mevlidi şerif dediklerinde neler var? Medet ya Resulallah diye adam haykırıyor. Bağırıyor. Yetiş imdadımıza diyor. Yandık kavrulduk diyor. Sen olmasan olmuyor diyor. Yani peygamberi ses diyor. Peygamberden yardım istiyor. Bu şirktir. Küfürdür Allah korusun. Ve bazılar da bunu anlamıyor. Diyor ki yetiş diyor ya Resulallahım diyor. İfade ey Allah'ın Resulü o zannediyor ki yetiş ey Allah'ım orada Allah ifadesi geçiyor ya Arapça anlayamadığından dolayı yetiş ey Allah'ım Resulullah'ım diyor. Bazen de böyle yanlışlıklar yapılıyor. Her neyse, ne her ne şekilde yapılırsa yapılsın bize düşen güzelce anlatmaktır. Allah'tan başkasından yardım beklenmez değerli kardeşlerim. Bu şirktir. Bu şirktir. Allah'tan başkasından yardım beklenmez. Niye adamın pis ayakkabısını öpüp koklayacağım ya? Ya Müslüman zelil, öyle zelil işleri yapar mı ya? Müslüman, Müslüman şereflidir, izzet sahibidir, izzetli işler yapar. Müslüman el alemin elini, ayağını, çorabını, ne diye öpsün? Öpmez. Bakınız bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Resulullah aleyhi ve sellem abdest alıyor. Abdest aldığı suyunu o anki daha meseleyi yeni yeni öğrenen cahillerden alıp yüzüne, gözüne sürenler oluyor. Abdest suyunu bakınız. Bukhari'de geçen sahip bir rivayet. <gülüyor> Allah Resulü bu uzun rivayetin başka bir varyantında diyor ki ne yapıyorsunuz böyle, siz ne yapıyorsunuz böyle? diyor. Vallahi ya resulallah bununla işte Allah'a ve Resulü olan sevgimizi göstermek istiyoruz. diyor. İyi niyetli böyle bir şey yaptıklarını söylüyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eğer gerçekten Allah'ı ve Resulünü seviyorsanız cennet istiyorsanız Allah'ı razı etmek istiyorsanız bu gibi şeyleri boş verin diyor. Oradaki insanların ihtiyacı neyse onları anlatıyor. Bu neyi gösteriyor? Bu tip şeyler yapılmaz arkadaşım. Kılı şerif, cübbe-i çorabı şerif, donu şerif bilmem neyi şerif bunlar hep sırayla dizilmiş sırayla bakıyorlar, öpüyorlar Böyle şeyler İslam'da yok kardeşler. Bunlar İslam'da yok. Alın size bir rivayette bak benim söylediklerimin delilini isteyin. Ama siz de konuşursanız delillerini bak. Peygamberlere ait eserleri araştırıp oralarda tazimde bulunmayın diyor. Peygamberlere ait eserleri araştırıp oralarda tazimde bulunmayın diyor. Ömer bir gün radıyallahu anhu Yanındaki insanlarla beraber bir yolculuk da, vefatından sonra peygamberimizin. Bir bakıyor ki bazı insanlar ayrıldılar cemaatten bir yere doğru gidiyorlar. Hayırdır bunlar nereye gidiyorlar? Bunlar falan yere gidiyorlar, orada namaz kılacaklar. Niye? Peygamberimiz orada namaz kıldığı için. İşte orada bu sözü söylüyor. Diyor ki peygamberlere ait olan yerleri, eserleri araştırıp oraları tazimde bulunmayın. Peygamber oraya denk gelmiş, orada namazını kılmış. Sizin nereden namaz vakti gelirse oradan namazını kılarsınız. Değilse devam edersiniz. Yani peygamber bir ağacın dibinde oturdu diye orada oturmayı sünnet kabul etmek saçmalıktır Allah korusun. Peygamber don giydi diye don giymek sünnet değildir. Çorap giydi diye çorap giymek sünnet değildir. Arapların adeti işte sarık sarıyordular diye sarık sünnet değildir. Yani din adına yapıldığında sevap kazanılacak bir şey değildir. Çorap normal ihtiyaçlı giyiyordular. Don bir ihtiyaçtı giyiyordular kardeşim. Sarık o an Arapların giysisi sıcaktan korunmak için kafalarını örttükleri bir şey. Bu sünnet değil yani bununla bir sevap kazanamazsınız. Böyle bir şey yok. Ama sakal öyle değil. Bunları birbirinden ayırt etmemiz lazım. Ve ayırt edecek olan insanlar da bunları delile dayandırarak ayırt etmelidirler. Öyle sadece sözlü olmamalı. Hocam bu söylediklerin hep bizim inancımıza ters, amelimize ters. Nerede geçiyor diyeceksiniz ben bunun ispatını yapacağım. O sizin doğal hakkınızdır. Yani soruyu sormanız bana düşende anlattığımı ispat etmemdir. El beyinatü alel müddeyi. Beyanat iddia aittir. Yani ispat iddia edene aittir. Ama sen de bir şey söylersen benim de doğal hakkımdır. Bu nerede geçiyor? Ben bilmeyebilirim. Bunu senin söylemen lazım. Anlaşıldı mı? Niye başkalarının çorabını koklayacağım ki? Ne diye? Ne diyor onun çizmesini çorabını koklayacağım? Şuraya bak Allah aşkına. Peygamberin ayağından daha temiz bir ayak yok. Onun ayağının suyu, onun yüzünün suyu, sahabelerin bir yanlışlığı değil mi? cahillik yapmaları neticesinde ne yapıyor Peygamberimiz? Hemen uyarıyor. Hemen uyarıyor. Hayır ne yapıyorsunuz siz böyle? Ne yapıyorsunuz siz böyle? İyi niyetli olduklarını söylüyorlar. Ya Resulallah bizim niyetimiz Allah'ı ve, Allah ve Resul'ü sevdiğimizden dolayı biz bunu yapıyoruz. Eğer Allah'ı ve Resul'ü seviyorsanız diyor, şöyle şöyle şöyle yapın diyor. Tamam mı kardeşim? Biz Müslümanız. Başkalarının eline, ayağını yapışmamız, onların çorabını, ayakkabısını koklamamız bizden istenmiyor. Evet. Kaç tane yerde geçiyor bakınız. Abdurrahman bin Kunat'tan Allah Resulü günün birinde abdest alırken sahabe aldığı abdest suyunu yüzlerine sürerler. Allah Resulü onlara bunu yapmanızın sebebi nedir? Ne yapıyorsunuz böyle? Onlar da derler ki Allah ve Resulü olan sevgiden dolayıdır ya Resulallah. Seni sevdiğimizden dolayı, Allah'ı sevdiğimizden dolayı böyle bir şey yapıyoruz. Ya Allah'ı seviyorsan peygamberin ayak suyunu ne diye yüzüne sürüyor. Yani o anda insanlar cahillik yapıyordu. Ama peygamberimiz güzel bir muallim onlara öğretiyor. Diyor ki bakın, kim Allah ve Resulünü seviyorsa veya Allah ve Resulü'nün sevgisine mazhar olmak istiyorsa konuştuğu zaman doğru konuşsun. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet etmesin. Ve komşusuna da iyi muamelede bulunsun. Peygamberimiz bir taşta iki kuş, üç kuş vuran insan. Yani tebliğlerinde mesela yeri geliyor. Mesela ben şimdi burada bir misal vereceğim. Vereceğim misal bile buradaki bazı arkadaşlarımıza nasihat olsun babında. Mesela şimdi Hikmet bana diyecek ki örnek Hocam bana bir nasihat verir misin? Hikmet, sakın kızma. Sakın sinirlen. Geliyor adam. Ya Allah bana nasihat et diyor. Yani başka hiçbir minasehat yoktu da peygamberimiz la ya ahi. Kızma, sinirlenme diyor. O anki o adamın ihtiyacını zikrediyor. Şimdi burada da bakıyor ki yanlış bir şeyler yapıyorlar. Ne yapıyorsunuz? Önce bir soruyor, niyetlerini öğreniyor. Aslında çok güzel ifadeler var burada alınması gereken çok güzel şeyler var insanlara önce sormakla ne yapıyorsun böyle meramını anlayalım onlar da niyetlerinin iyi olduğunu söylüyor ha niyetiniz iyi mi hadi neyse yapın denmiyor bakınız. niyetiniz iyi ama hayır, bu olmaz eğer Allah ve Resulünü seviyorsanız onların sevgisine mazhar olmak istiyorsanız ne yapacaksınız burada oradaki insanların problemleri büyük bir ihtimal ne diyor Konuştuğunuz zaman doğru konuşun. Yani dürüst olun. Doğru sözlü olun. Emanete hıyanet etmeyin. Komşunuzu eziyet etmeyin. Bunu anlatıyor. Bu gösteriyor ki peygamberin abdest suyu ile alakalı yapılan yanlışlığa bile İslam okey dememişse Şeyh Efendi'nin ayağının suyuydu, çorabıydı şunu. o nereden çıktı? İslamda Allah'a ilahlaştırmak vardır, insanları ilahlaştırmak yoktur. Anlaşıldı mı burası da? Anlayamayan tekrar sorsun. Benim için sizin anlamanız önemli olan. Çünkü güzel anlarsanız gittiğiniz yerde güzel anlatırsınız. İnsan kafası üşüyorsa takabilir. Ha. Benim de takkem var. Ah, örtüyorum, yatarken örterim falan örtelim ama ama bu bir sünnettir takkeyi şeriftir taktığında sevap kazanırsın hayır hayır delil ister buna kim söylüyor? 100 şeyi sevabı mı? azıcık düşün savaş meydanında adam canını malını ortaya koymuş ee, savaşıyor şehit gidiyor e ben o zaman niye savaşa gideyim ki bir tane takkeyi alayım takayım <gülüyor> hatta iki tane üst üste takayım İki şeyit sevabı. He? Gençler azıcık kafayı çalıştıracaksınız ya. Yani azıcık düşünmek lazım. Zaten uydurma sözlerin hemen hemen birçoğu da, bir bakıyorsunuz çok cüzii amellere korkunç karşılıkların verilmesidir. Ya yani şimdi burada bir takkeden bahsediyor. Demek ki bu bidatı. Yutturmak için ne yapacak lan? Buna bir, büyük bir ecir biçelim ki yutsunlar. Yoksa bunu yutmayacaklar. Emir nehi muhayyer. Sünnette. Peygamberimizin sünnetinde emir olanlar. Yani yapın. Namaz kılın. Beni nasıl namaz kılar gördüyseniz öylece namaz kılın. Bu sünnette geçiyor. Yani hadislerde geçiyor. Ama emir babından. Peygamber nasıl kıldıysa öyle namaz kılınması lazım. Namaz tepeden tırnağa kılınış şekli farzdır. Kimse istediği gibi kılamaz. Bu emirdir. Nehi. Ehli eşek etleri haram. Köpek eti haram. Yiyemezsiniz. Bak bu nehidir. Kur'an'da geçmez ama sünnette geçer. Öyle mi? Ondan sonra her kim namazların önünden ve arkasından 12 rekat ratibe namaz kılarsa, yani sünnet şu an sizin anlayacağınız şekliyle Allah cennette ona bir ev yapar. Bak bu da nafile dediğimiz. Yani muhayyer Emir Nehi Muhayyer. Anlaşıldı mı Oğuzcuğum? Evet. Burayı da anlatabildiysek ne güzel. <gülüyor> Başka? Valla sizin zorunlu durumda olduğunuzu kim söylüyor ki? Niye? Okul müdürün diye mi? Yani Okul müdürün diye onun sözü geçiyor. Kainat Allah'ın onun sözü geçmelidir. Hayır, yok yani biz yani yani İzin yani, alın. Kaytarırım ben dersten. Yani. Kaytarırım dersin. Bak Abdurrahman kaçıyormuş Ama bizim bir Abdurrahman. Söyleyin güzelce. Söyleyin güzelce. Bak diyor. 12 Devlet, memurlar, Şimdi hangi arkadaşlar arkasını... e, okul tamamen dağılıyor. Yani dersten çıkıyor. onu belki bu yani, rica etseniz önce... rica etseniz falan bir şeyler olur. bu yani, normali... yani, zaten... Neyse. Karıştı ortalık. Yavaş. Olur da işte yetişebilirsen. Önce güzelce önce güzelce bir izin isteyin. Güzelce izin isteyin. O zaman bana burada bana nasıl bir cevap düşer biliyor musunuz? Şimdi bazen kendilerine göre fetva arayan insanlar olurlar. İyice zorlarlar kendi istedikleri gibi cevap almak için. Bana ne düşer biliyor musunuz? Ben şimdi burada diyeceğim ki Allah diyor ki kılın. Müdür diyor ki kılmayın. Sizi tercih edin. işte ona, ona söyleyeceksiniz. Diyeceksiniz ki hocam yani bak siz İmam Hatip'ten gelme birisisiniz. Biz bu yaşta namaz kılmak isterken bize sizin yani hem de ensemizi başımızı sıvazlayarak izin vermeniz gerekirken bizi camilerden neden uzak tutuyorsunuz? Şimdi onlar e, okuldan kaytarmasınlar diye güya böyle bir tedbir alıyorlar ki genelde de öyledir. Yani şu an sizin yaşınızda kim nerede cumaya gidiyorlar? Nasıl namaz kılıyor? Yok. Sizler istisnasınız. Ama bu istisna oluşunuzu onlara ispat etmeniz gerekir. Bir iki kaçarsınız. Ondan sonra bir iki rica edersiniz. Bir gün belki derler ki bu adamlar ciddiler. izin verelim derler. Ama benim size söyleyeceğim işte böyle güzelce izin isteyen. Vermediyseler birini bir, birinci emir Allah'ın ikincisi müdürün. Artık sen onu sen şey yapacaksın. 3 hafta Cuma'yı üst üste kasıtlı olarak kaçırırsa bir insan, kaçırırsa de kılmazsa kalbi mühürlenir. Diğer bir rivayette münafıklardan yazılır. Hafta... Münafık olmayalım diye gidelim falan mı? Bilmem. Hayır. Hiç de doğru olmaz. Hiç doğru olmaz. Allah'ı kızdıracağınıza şeyi kızdırın. Müdürü kızdırın. Bak Ayşe validemiz ne diyor? Diyor ki her kim ki Allah'ın kızmasına mukabil insanları razı etmeye çalışırsa, Allah o insan o insanlara havale eder. Ama her kim de insanların kızmasına mukabil Allah'ı razı etmeye çalışırsa, Allah o insanı onların şerrinden emin kılar. Harika. Görüyor musunuz? Niye ben Allah'a kızdıracağım ki? Allah'ın cehennemi var. Ayet abi işte. Müdür bir şey yapamaz. iyi ve kötüyü ayırt edecek bir akıl ihsan eder ve size bir çıkış yolu ihsan eder. Evet. Artık onu siz düşüneceksiniz gençler. Çalışıyoruz işte hocam bir yerde başımı aç diyor. E mecbur işte çocuklar evde aç. Sanki rızkı veren şey, patron. İşte bak bizim tevekkülsüzlüğümüz, Allah'a olan imanımızın sayıflığı. şu halimize bak ki yani burada soruyu sorarken bile akidesinin bozuk olduğu ortaya çıkıyor. Diyor ki meşbur diyor hocam diyor kafana aç diyorsa açmamız lazım. Ya Allah diyor ki kapat. Rızkı veren beni. Sen biraz sabret. Tevekkül et bakalım. Allah sana ne kapı açacak. Böyle tevekkülsüzlüğümüz yüzünden Allah da bize yardım etmiyor. Madem ki onlardan bekliyorsunuz onların rızık verdiğini zannediyorsunuz. İyi hadi bakalım. Yani Allah bizim kalbimize göre hareket eder. Yardımını ona göre gönderir. Unutmayınız. Saçmalık. İnsanın ceketini sevmesi, ceketini sevmesi, ceketini putlaştırması demek mi? O nereden çıktı? İnsan elbisesini sever. Onlar bir yerlerden bir şey duymuşlar. Yarım yamalak güya bir şey anlatmaya çalışıyorlar. Bak Peygamberimiz şöyle söylüyor. Dinar'ın kulu, dirhem'in kulu, elbisenin kulu burnu yerde sürtülsün. Ayağına diken batsın, Çıkaranı olmasın Hadis bu Şimdi dinara kulluk Dirhemet kulluk yani paraya pula kulluk Elbiseye kulluk nasıl olur Onun izahını şöyle yapacağız Yani başka delillerle Şimdi para Mecbur kazanacaksınız değil mi Çoluk çocuğunuzun rızkıydı şuydu buydu Kazanmak için meşru vesilelere Başvurursunuz Parayı hemen hemen herkes sever Niye çoluğuna çocuğuna yardım ediyor Çoluk çocuğunu geçindiriyor Onunla yardım ediyor zekatını veriyor Parayı putlaştırma nereden sonra başlar? Her şeye rağmen paraysa, adam sana diyor ki, burada çalışacaksın sen namaz mamaz yok kardeşim. Ya buranın aylığı daha daha fazla. Parası çok. Namaz kılmayındır diyor, boşver. Buna rağmen hala oranın aylığı ise işte sen o parayı putlaştırmışsındır. Bazı saçma sapan insanların yaptığı gibi sabahın köründe kalkıp özellikle kadınlar o vitrin senin bu vitrin benim o moda senin bu moda benim diye evinde dolapları dolu olmasına rağmen geziyorsa modayı takip ediyorsa gösteriş yapıyorsa işte elbisenin kulu budur. Elbise kulu budur. Yoksa insan ceketini de pantolonunu da sever temiz tutar ütüler ona zaman da ayırır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe validemizden geliyor. Elbisesini yeri geliyor yıkıyor. Söküğünü dikiyordu. Onunla meşguliyeti ona kulluk mu? İşte bakın delilleri bilseniz Oğuzcum söylerdiniz bu bu zavallı konuşanlara. Peygamberin böyle böyle yapıyordu. Aha hadis. Hocam, aha hadis. Yani peygamberimizin burada elbisesiyle uğraşı ona kulluk mu? Onu temizlemesi, yırtığını, söküğünü dikmesi Elbiseye, paraya, pula kulluk. Hatta kadına kulluk. Evladına kulluk. Hanımına kulluk. Bunlar var ama nasıl? Her şeye rağmen avratsa, avradın sözü dinlenecekse, hayır seni ben böyle istemiyorum. Tamam hanım. Hanım çok zengin, çok güzel. Kaçırmak istemiyor elinden. Tamam hanım yeter ki sen iste. Kes su sakalını bakalım Cisci bul ol bakayım. Tamam. Şöyle giyineceksin, tamam Yani sizin ona itaatiniz Ona itaat, Allah'a isyansa Allah korusun bu sizi Kötüye götürür Ama Hanımınızın hoşlandığı bazı şeyleri yaparsınız ki Yapmanız mubah olan şeylerdir Bunu yaparsınız, bu güzel olan bir şeydir Onu da razı etmeniz herhalde Hoş olan bir şeydir Ama paraya, pula, elbiseye Kadına, hatta patrona, şuna Buna kulluk Güzel anlaşılması lazım yani yapılması e, gerekli olan şeyleri yaptığımızda kulluk olmayan şeyleri kulluk kabul edersek cık, hayatı çekilmez hale getirir. Öyle şey olur mu ya? Öyle şey olmaz. Onların kirli çamaşırlarla uğraşmayın oğuzcu. Sizin bundan sonraki uğraşacağınız şey belli olsun. Elinize kitabı sünneti alın onu öğrenin. Yine oraya da gidin başka yere de gidin. Ama elinize kitabı sünneti alın. Delille hareket edin. Kur'an-ı sünneti okursanız onların söylediklerinin doğruluğunu eğriliğini tespit edebilirsiniz. Yani insanların hakka yakınlıkları, haktan ne kadar uzaklıklarını tespit için bizim elimizde güzel bir ölçümüz olması lazım. O da herhalde Kur'an-ı sünnettir. Anlaşıldı mı? Deyse şimdi burada otursak sabaha kadar her birimiz geçmişteki şeyhimizin, üstadımızın kirli şamaşırlarını anlatırız. Ben de anlatırım, bunlar da anlatır. Birçoğumuz tasavvuftan gelmeyiz zaten. Siz bunları anlatmayın. Boş verin. Siz doğruyu öğrenmeye çalışın ve doğruyu yapmaya çalışın. Anlaşıldı mı? Zikir ayetini olarak Hani bu şekilde yapmış. böyle emretmiş diye kendisine söyledik. O ben buna tabi değilim dedi. Cahillik yapmıştır. Sen yanlışın olmasın. Ayeti götürdüğün halde öyle bir şey demez. Ne yok tabi değilim ben Benim efendime gerekiyor. ne de o ne derse onu uygulayacağım. Bu şekilde söylerim. O belki şunu söylemek istemiştir. Bu ayetten sen anlamazsın. Ben de anlamam. Efendiye götürelim bakalım. O nasıl anlarsa biz de öyle anlayalım. Tamam mı? Yani resmen ayet götürdüğünüz saldı. Ben buna tabi olmam demesi hiçbir akıllı Müslüman. Orada onu demek istemiştir. Yani bu ayetten ne anlamamız gerekir? Efendiye bir soralım falan demiştir. Allah yardım etsin. Tombişim hoş geldin sen. Hani kardeşin nerede? Dalton. Ladin kardeşler. Dünyanın işini bitireceksin. Dünya sizin işinizi bitirecek. Siz dünyanın işini asla bitiremezsiniz. Altlarında kocaman otobüs sırayla bir o biniyor, bir o biniyor. Tamam, bağırın. İşte böyle yapın. Biriniz şoförlük yaparken otobüs nasıl olsa sizin. Diğer ikiniz derse gelsin. Hele Serkan hiç gözüme görünmez. Dolmuşçular var ya bu dolmuşçular, otobüsçüler ve dolmuşçular gözüme görünmesinler. Ulan hem cimri, hem pinti hem böyle samimiyetsiz bunlar var ya, falak hayatı kurmak lazım. <gülüyor> sen de mi dolmuşçusun? <gülüyor> Otobüsçü müsün? <gülüyor> Beraber çalışıyorsunuz. Yeni başlamışındır sen. Dikkat et de kendilerini uydurmasınlar. <gülüyor> sen nerelisin? Kayserli mi? Pınarbaşı. <gülüyor> <gülüyor> Onlar bizim samimi arkadaşlarımız. İşte böyle yakaladık mı gırtlaklarını sıkıyoruz ister istemez. Yoksa kitap sünnetle amel eden tevhid ehli, bütün insanların hayırlı yönleri vardır ki Allah onlara hidayet vermiştir. Sen yakışıklı sen Samet Samet Samet sen babanı geçtin la. Allah-u Ekber hayatta tanımam seni Samet. Görsem ben seni dışarıda tanıyamam. Fahim, tamam ta anladım. Ben Muhammed, yani. Şeyde çalışıyordun da bir ara. Petrol, hayır hayır. <gülüyor> ya hastane ha, tekten değildin daha bir ara. <gülüyor> Subhanallah. Bayağı değişmişsin ha. Ben seni yolda görsem tanımazdım E Eee şu ayıp gelecekti. o niye gelmemiş? Araba çalışan, ha arabada çalışıyor. Neyse, hayırlısı. Gelin, yapmayın, etmeyin. Bak, kendinizi de bizi de ihmal etmeyin. Gelin buraya. İmanımız artsın. Hocam, bir tane ya, mi, mi? Bak, de evet hadisi alayım. Diyor ki, her kim diyor bıyıklarını diyor kısaltmayıp da diyor bizim, bizim diyor gittiğimiz diyor. kısaltmayan bizden değildir. Evet, sahiptir. Sahih. Hada hadis sahih. Hemen ben sana onu bulayım. Bıyıklarını kısaltmayan bizden değildir. İsrailoğullarının hanımları zinaya niye düştürebiliyor musun? Erkekleri sakallarını kesip bıyıklarını uzattıkları için. Bu da başka bir rivayet. Ama diyor yakışıklı gösteriyor. İşte yakışıklı gösterdiğinden dolayıdır. Yerinin numarasını yazdın mı? Niye arkadaşım siz kendiniz okuyup ondan sonra geliyorsunuz bana, iti öldürene sürükletirler sizi? Bugün hikmet telefonda, başkasından duymuş. Ama senin söylediğin hadis sahihtir. Bıyıklarını kısaltmayan bizden değil. Tirmizi, 4. cilt 29.09. Tirmizi. Tirmizi de aha bulduk efendim. Neredeydi? Süneni tirmizi. Müsned dediği zaman Ahmed'in Müsned'idir. <gülüyor> He, başka bir şey akla gelmez. Efendime söyleyeyim bizden de 2909. <gülüyor> evet, Zeyd bin Ekram'dan Erkam'dan bıyığını almayan bizden değildir diyor. Hadi sahih. Burada Bıyık... Ben, tane var. Hmm. ben de Konya yanındasını... Bende var Konya'nın şeyi de. Sen bir ara erken gel çıkaralım onu ben ben sana. İnşallah. Samet sen şimdi neredesin? Ya, ya, ya. Ne? Ya, ya. ya. Şu otobüslerin yaktığı yağlardan mı? On numara yağ mı diyorsunuz? Tamam. Yağcılığa başladınız öyle mi? Peki. Evet. Dersteyiz. Bırakın otobüsüm otobüsü. Soru alayım. Geldim buraya orta, buraya da otobüsü çektim. Dersteyiz. Hala dersteyiz. Evet soru alayım. Daha ne dersi? Soru cevap iki saat anama ağlattınız. Yeniden ders mi yapacağım siz? Otobüste kadın, erkek yan yana mı? Kadınla yan yana otobüste oturmazsın sen. De ne yapacaksın sen oturmazsın. Kenara çekilirsin. Kalkıp bir hanıma da yer verebilirsin. Eğer o kadar takva ehli bir insansan kalkar bir başka hanıma yer verirsin. Kadınla yan yana oturmanız, ona Efendim elbisenizden de olsa ayağınızın yapışması, baldırınızın yapışması, onun sıcaklığı unutmayınız ki kalbinize bir şeyler getirecektir yani. Bunu, bunu unutmayınız. Yani bu caiz değildir. Oturma, oturmak istemeyen oturmaz. Bu gayet basit. Kalkar hemen. bir Başkasına yol, yer verebilir. Şu an zaten otobüslerde patates taşır gibi üst üste taşıyorsunuz. Maşallah. Hatta şimdi Faruk ile sor. Üst üste bile binseler bunlar daha fazla memnunlular, Değil mi? Şoför kardeş. Öyle değil değil mi? Sus sus. Faruk öyle demiyor bak. Şimdi, şimdi biraz havuz sistemine geçtiğiniz için beni bile görmemezlikten geliyor. Almıyorlar beni. Koş Koştuğumu görüyor almıyor beni. Var mı böyle bir tüzük ben şikayet, nereye şikayet edeceğim? Almaz. Başka zaman alma. He? Dura uzakta uzak değilim can. Gördüm ama 3-5 adım var. Eğer havuz bir sistemi bir olmasaydı var. dolmuş olacaktı. Dolmuş, ha, dolmuş mi? ne yapıyordunuz, duruyordunuz. Dolmuşlar zamanı da biliyor. Duruyorlar. Ta bir kilometreden adamlar geliyor diye korna basıyorlar. Ondan alacağı dolmuş parasını korna da yakıyor. Tat tat tat tat tat. Gelene kadar bekliyordular. Havuz sistemi olduğundan böyle yapıyor. Ya ben koşarak gidiyordum. Dün dün mesela cumaydı yani. Ben kalkar olmaz el ben niye gidelim o zaman. Durup Yani havuz sisteminin verdiği rahatlık diyelim. Cesaret size diyelim. Önceden öyle değildi mesela. He, değil öyle değildi. herkesin o kazancı ortak yani değil mi Evet Evet onda onun içerisinde yani o ter temiz oluyor yani manevi bir yıkama içi nur dolduruluyor ne açıdan yani içi pislik doluyla pisliği mi temizle öyle mi anlaşılır Hayır Kalbi temizleniyor. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi normal insanların kalbi gibiydi önceden de. Ama ondan sonra temizlenip nurlandırıldıktan sonra demek ki mesela ne diyor? Benim gözüm uyur ama kalbim uyumaz diyor başka bir hadiste. Ha demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kalbinin temizlenmesinin faydalarından bir tanesi. Gözüm uyur ama kalbim uyumaz. Mesela namazda ne diyor? Namaz kıldıktan sonra siz zannediyor musunuz ki ben arkamı görmüyorum. Size ne oluyor ki şöyle şöyle namaz kılıyorsunuz? Gözüm uyur, kalbim uyumaz diyor. Onun için Allah Resulü uyuyor, uyanıyor, namaz kılıyor icabında bir bakıyorsunuz ki. Abdestinin gidip gitmediğini biliyor en azından. Hulas-ı kelam oradaki temizlik manevi bir temizlikti. Yani yoksa peygamberimizin daha önceleri böyle şirk koştuğu şudur budur böyle bir şey yoktu. Bana o gibi şeyler çirkin görünüyordu zaten diyor. Mekkelilerin yaptığı çirkin işler. Peygamberimize asla sevmiyordu Peygamberimiz Emin bir insan. Dürüst bir Tabi peygamberlikten önce bile dürüst bir insandı. Emin bir insandı. Ha, ama kalbinin yıkanması geçen herhalde okuldan aldı getirdi. Ayet ve hadisle onu şey yaptık. İşte kalbin nurla yıkanması, zemzem suyuyla yıkanması, nurlandırılması, işte bir tane örnek verdik. Başka birçok hadislerle altını doldurabilirsin işte kalbiyle alakalı. Oğuz buyur, sen istiyorsun. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatice validemizin ee, kervanlarıyla uğraşırdı ticaretle uğraşırdı tabii ki. Ondan sonra Peygamberlik geldikten sondur artık risalet görevi amcasının yanındaydı. Bir de beytül maldan ona e, ganimetlerin beşte biri Peygamberleredir. Allah böyle emre diyor. Ganimetin beşte biri kimindir? Peygamberindir. Yani hizmetindir. Ama Risalet'ten önce yaptığı iş vardı tabi. Peygamberimiz Hatice annemizin ki o çok zengindi. Onun kervanlarıyla gidip gelirdi. Ticaret yapardı yani. Hı -hı. Peki, bir, Müslüman kaç defa bir Müslüman kaç defa evlenebilir derken bir arada dört hanım alabilir. Yani bir arada olmak şartıyla bir arada derken hepsi hayatta dört taneye kadar alabilir. Diyelim yani dört hanım var birisi öldü bir tane daha alabilir. Beş oluyor ama tabi diğeri yoktur. Yani sağlığı olarak sağlık e, hayatta olmaları açısından dört tane olabilir. Buna müsaade ediyor İslam. Ama buna her yönlü gücü yeten bir insan olmalıdır evi, parkı, işte maddi anlamda, iktidar anlamında gücü, kuvveti yerinde olmalıdır. Çünkü evlendiği zaman onu ihmal etmemelidir. Onu ihmal etmemelidir. Onun da onun üzerinde hakkı oluşuyor evlendikten sonra. Sen daha bir taneyi bulamadın. Ne yapacaksın ki? Hocam, Peki mesela tane aldı. Bir tanesinden boşandı. Bir tane daha alabilir istersen. Şimdi, şimdi boşadığı hanımın niçin boşuyor o bir kere, hususi bir mesele. Onu tek başına ele almak lazım. Şimdi bir kadında adamın tek bir hanımı da olabilir. Ondan ayrıldığı zaman veya ayrılacağı zaman sebep ney? Niçin boşanıyor? Bunlar, e, bunlar oturulup konuşulması lazım. Yani sebep neyin niçin boşuyor? Keyfimi boşuyor? Bir problem mi var? Yani boşanılması ee, gereken bir sebep varsa boşayabilir. Kadın da ayrılabilir kocasından. Yani bir sebep gösterirse kadın ayırabilir kocada, kadını. Onun kitaba sünneti uymayan istekleri olur kocanın. Kadın buna da itaat etmez. Edeceksin, etme. Zorluyor, dövüyor, ayrılır. Mesela bir gün sahabelerden bir tanesi kızmış, kolunu kırmış avradın, avradının bir tanesini. Hanım gidiyor, şikayet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselam çağırıyor onu. Diyor ki, kadına diyor ki ondan aldığın mehri ver ona. Tamam ayrıl diyor. Kadın boşanmak isterse aldığı mehri kocaya verir. Yani böyle keyfe keder boşanmalara İslam razı değil. Allah'ın en nefret ettiği şeylerden bir tanesidir. Ama gerçekten boşanılması gerekiyorsa boşanır. Ahlaksız olur, edepsiz olur, laf söz dinlemez dediğim dedi çaldığım düdük efendime söyleyeyim er, erkek bundan rahatsız olursa boşar hamuk Allah ona da koca çok ona da hanım çok yani o kadar işi sık boğmaya getirmeye gerek yoktur yeter ki Allah indinde haklı olabilesin boşanmak da vardır evlenmek de vardır haklıysan boşarsın kadın haklıysa boşanır <gülüyor> Evet. Evet. Şimdi oruçlu için iftar vakti güneş batar batmazdır. Ezan Allahu Ekber dedi mi adam suyunu içebilir. Veya gece Kalktınız. Sahura kalktınız. Efendime söyleyeyim. Elinizde su bardağı su içerken ezan okunuyor. Hadiste gayet açık. Diyor ki sizden birinizin elinde su bardağı varken ezan okunurken işitirse diyor ihtiyacını bitirmeden bardağını bırakmasın diyor. Anlaşıldı mı burası? Anladın mı? Sorunun cevabı oldu mu? Tamam. Hayır gerekmez. Gerekmez. Allah'u akbarı dediniz zaten güneş batmıştı. Zaten bunlar zaten bunlar biraz şey okuyorlar. Yani 5 dakika zannedersem geç okuyorlar. Herhangi bir sorun yoktur. İçebilirsiniz. Ee, Faruk efendi. Baban keyifleri nasıl? Hı -hı. Meryem Ana ne yapıyor iyi mi? Hı -hı. Uzaklaştık vallahi. Gelen giden de yok. He. Ee? İyi. Hayırlısı. Ne yapıyorsun orada gizli gizli Sel Hocan? <gülüyor> evet gençler başka Dul bir kadın hacca gidebilirim. Başkasını yer. Kendi işleri için haç yapmamış bir kadın başkasının yerine gidemez. Hayır. Kadının bir tanesi hacca gidecekti. Gidemeden evet. yataktayken parasını veriyor birisine. Benim yerime haç yap. Bir başkası bir başkasının yerine haç yapabilir dul kadın olsun, o dul kadın kardeşiyle gidebilir. Yani illa kocası olması şart değil. Kardeşiyle gidebilir. Veya onun on beş tane dul kadın ve başlarında da gerçekten emin insanlar, erkek gidebilir. Peygamberimizin hanımlarını Osman radiyallahu anhu diğer sahabilerden götürdükleri gibi. Tamam mı? Tek başına gidemez. Veya iki kişi gidemez. Üç, üç tane dul kadın kafa, kafalarına göre kalkıp hacca gidemez. İsterse ihtiyar olsun, gidemez. Kurtlu baklanın bilalıcısı vardır. İhtiyar zamparalar olabilir. Tabii efendim buyur. Öncelikle bugün zamanımızdaki yapılan düğünlerin meşruluğu, gayri meşrulülüğünü bir konuşalım. Düğün derken nasıl bir düğün? Mesela biz de düğün yaparız kendi aramızda. Yani böyle eş, dost, yan yana geliriz, i̇şte bir şeyler konuşlanır, sohbet olur, i̇şte ilahi okunur. Kadınlar kendi aralarında def çalıp oynayabilirler. Bir şeyler söyleyebilirler ama söyledikleri sözler yalan yanlış sözler olmaması lazım. İslam'ı hicveden sözler olmamalı. Peygamber dönemimizde bu vardı. Ama böyle bağ bağlamalı, cazlı, baleli kadının, erkeğin, arpanın, buğdayın birbirine karıştığı Damat efendinin daha gelinin tadına bakmadan erkeklerin sırayla şapur şupur öptüğü bir düğün. Hayır. Yani biraz argo oluyor ama maalesef öyle değil mi? Gelin efendiyi arkadaş sıraya dizilmişler şapur şupur gelen öpüyor giden öpüyor. Öyle düğün mü olur arkadaş? O neden çıktı? Önce bu, bu düğünler meşru mu değil mi? Bunu. Ondan sonra da neyi soracaktı? ne oynayacaksın ki hayır ola kendi aranızda bakın erkekler kendi aralarında bir şeyler oynarlar olur çalgı olmadan kendi aralarında eğlenirler oyunda oynarlar nasıl mı oluyor valla okey okey değil canım mesela yöresel oyunlar vardır oyun derken hemen halay falan aklınıza gelmesin Halay da olabilir ama kendi ağızlarıyla söyleyerek mesela bizim oralarda çalgı malgı yoktu. Benim hatırladığım mesela el ele verirdiler kendileri. Sırayla iki kişi bir söyler, iki kişi bir söyler tamam mı? Hatta birbirlerine atış yaparlar böyle oynardılar. Yani, sorular, He, yani o zamanlar bununla tatmin oluyordular. Bunu yapıyordular. Bu olabilir. Yöresel oyunlar vardır tamam mı? Hatta inan ki halaydan şundan bundan çok tatlı. Benim hala aklımdadır böyle düğünlerde sesleyin bak beraber oynayalım dayanabilirseniz bazıları biraz zopalı mopalı ama güzel oyunlar, oyunlar ha öyle güzel oyunlar var mesela kına gecelerinde evet. hanımlar kendi aralarında oynarlar erkekler kendi aralarında İslam'a muhalif olmadığı müttacı oynarlar buna oyun çok oyun türü var rozcun şimdi burada saysak sabah olur. Güzel güzel oyunlar var. Ne Neyse yani var çeşitli oyunlar. Ama bazıları var ki böyle oyun adı altında karşı tarafa ediyorsun Bunlar olmaz. Yani Müslüman elinden dilinden mi başkasının emin olduğudur. Zarar vermeyeceksin. Yani düğün de olsa zarar vermeyeceksin. Mesela damadı içeri atarken. Saçma sapan bir adet. Yani arkadan adama Öyle vuruyorlar ki adamın soluğu kesiliyor ya. Hatta bir tanesi var ya içeri yapışıp kalıyor. Daha kalkamıyor. Bu oldu biliyor musunuz? Orada herkes erkekliğini sanki ispat edecek. Damat sesini çıkarmıyor. Arkadan o vuruyor. O vuruyor. Adamın soluğunu kesiyorlar ya. Gelenin önüne yapışıp duruyor. Öyle olmaz. Yani bu şekilde şeyleri olmaz. Güzel güzel oyunlar var. Onları seçip onları oynayacaksın. Zulmetmek olmamalısı lazım kardeşim. Ya, kadın, ya. <gülüyor> kadın kılığına giriyor dediğini tasvip etmedik. Biz es geçtik. Abdurrahman onu. Kadınlardan erkeklere benzeyen, erkeklerden de kadınlara benzemeye çalışanlar Allah lanet etsin diyor. Bu hadis gereğince biz onu yapamayız mesela. yani onu oynatıyorlar Bir de tabii, tabi tabii. tabi neler neler yani en ne hocam, böyle. şimdi fazla şey şimdi fazla sıkıcı da Herkes herkeslerin gibi düşünmeyebilir en güzeli Kur'an okumak da genç yani bunların da İslam'ın müsaade ettiği şekilde bunlar da biraz eğlensinler yani kadınlara nasıl müsaade etmiş İslam kendi aralarında defle şununla bulunan eğlensinler bırak. Tamamen sık boğma yapamazsın. Yani onların da durumları, konumları gözününde bulundurulmalıdır. Genç kızlar, efendime söyleyeyim, kanları efendim, dikine fışkırıyor. Erkeklerden de öyle. Yani İslam müsaade etmişse sen hayır illa Kur'an olacak diyemezsin arkadaşım. Yani Kur'an zaten her zaman okuyoruz. Yusuf diyecek. Düğün bugün bırak, daha oynayalım. Dahası ne o zaman haklıysam? Hangi davete icabet? Yani Allah'a ve Resulüne isyan edilen davetlere icabet olmaz. Hayır olmaz işte. olmaz. Girmeyecek. İçkili, baleli, caleli, kadınlı, kızlı oraları olmaz tabii ki. Hangi baba yiğit bunları yapacak? Bunları anlattıkça millet diyor. Bunlar ne diyorsa diyor. Ya, ya bunlar tamamen Bunlar tamamen diyor hayattan soyutlanmış ya kardeşim diyor siz nasıl yaşıyorsunuz zannediyorlar ki biz bunları hep anlatırken hiç hayattan bir tadı tuzu almayan yani bir neşesi zevki herhangi bir eğlencesi şunu bunu olmayan insanlar zannediyorlar. Ya arkadaşım bizim de bize göre eğlencelerimiz var. Biz onlardan hoşnut oluyoruz. Bizim haftada bir gün iki gün arabalara dolup da güzel pırıl pırıl suların aktığı bir yere gitmemiz Orada akşama kadar efendim top oynamamız, diğer taraftan kuzumuzun çevrilmesi, pişmesi, he? ondan sonra suda yüzmemiz. Bunu adam senede bir sefer yakalıyor bunu. Biz bunu haftada bir sefer yapıyoruz, iki sefer yapıyoruz. Bu bizim İslam'a uygun bir eğlence türümüz. Bu anlattıklarımız onlara ters geliyor. Yani diyor şimdi biz karı kız böyle denizde gitmeyecek miyiz? Ya denize mi gitmek istiyorsun arkadaşım? E git sakin bir yere. Ne işin var sen el alemin karısının kızının olduğu yerde onları seyredeceksin? Onlar seni seyredecek. Avradığın diktiğinde onların seyretmesini sever misin? Sen sevmesin. adamın hoşuna gidiyor. Hanımının güzelliğinden dolayı ona bakıyorlar diye adamın hoşuna gidiyor. Sen sevmezsin ben sevmem ama onun hoşuna gidiyor. Yani adamların inançları, amelleri, ahlakları kendilerinde bir şey oluşturmuş. Bir meleke oluşturmuş. Ona göre artık hareket ediyorlar. O hoşuna gidiyor. Müsaade eder misin? Bir avradına bir dans edelim mi diyor. Yanındaki avradını alıp, yani bu kadar hanımın içerisinde gelip benim hanımı benim, benden istemesi, benimkiyle dans etmesi, onun hoşuna gidiyor. Onu onurlandıran bir hareket zannediyor. Ama bize göre bu kavatlıktır, kavat tabirli. deyyusluktur. Hanımını kıskanmayan cennetin kokusunu alamaz diyor. Halbuki cennetin kokusu 500 yıllık yoldan diyor hissedilir. Bu adama ağır geliyor arkadaşım ya. O adam ortaklaşa kullanmak istiyor. Şirket malı zannediyor. İslam'ın gözünü seveyim. Kabul edenler uyar, uymayanlar gitsin, neyi derse. etsin. Sadece burası burası bir imtihan yurdudur arkadaşlar. Eğlenmek, gülmek ondan sonra Harikulade bir hayat öbür taraftadır. Kazanırsanız kazanırsanız var ya kazanırsak inşallah ölümün olmadığı, hastalığın olmadığı, bütün güzelliklerin olduğu, gençliğin olduğu ebedi bir hayat. Allahu ek var. Piriketleri altından gümüşten evler saraylar huriler nuriler yani yarışanlar bunun için yarışsın taş çatlasın yüz sene yaşarsın burada arkadaşım ondan sonra işin bitiyor ama orada ölüm yok Allah böyle imtihan ediyor yani hayat sadece burası değil ki diyesin ki ya yani çok sıkıcı şudur budur burası bir imtihan yurdu kardeşim kazanırsan ebedi bir hayat var ebedi bir güzellik var Niye normal şartlarda bile gençliğimizde aman çalışalım, biriktirelim ki ihtiyarlığımızda rahat edelim. Değil mi? Bunu yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Sağlığımızda çalışalım. Şunu yapalım, bunu yapalım. Hastalanırız diye tedbir alıyor muyuz? Yani normal hayat seyrimizde bile ilerisini düşünürken dünyayı ahiret için bir tarla neden yapmayalım? Yani bunu bunu her basiret sahibi düşünmeli. Hayat sadece buradan ibaret olsaydı, isteyen istediğini yapardı. Ama düşünün, isteyen istediğini yapan bir ortamda da insanlar huzur bulabilir miydi zannediyorsunuz? Asla kardeşim, isteyenin istediğini yaptığı bir ortamda asla huzur olmaz. Yani korkusuz korkusuz bir yer olmaz, korkusuz bir idare asla. Adam istediği gibi zulmeder, istediğini çalar, çırpar. İstediğinin karısına, kızına sarkıntılık eder. Ama bir korku olacak. Bunun bir hesabını düşünecek. Öyle mi? Gizli de yapsa bunun gizliyi gören bir yaratıcı var. Bunun hesabını soracak. Bu aslında bizatihi mükemmel bir adalettir. Bunları düşünebilir. insan için böyledir. Veysel Garani seni dinliyorum. Sen ben bir şey soracaksın. Kendi tarafımızdan indirildik. Kendim tarafımızdan indirildik değil. Biz yerleri, gökleri ve bunun ikisi arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Boş ve eğlence olsun diye yaratmadık. Eğer eğlence dileseydik bunu kendi katımızdan yapardık. Yani biz yerleri, gökleri içerisinde bulunan hayvanları, insanları, cinler yani hiçbir şeyi boş yere yaratmadık. Bunların her birinin bir yaratılış gayesi vardır. İnsanlığı el alın. Niçin yaratılmıştır? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ inse اِلَّا abudun. Sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye. Yani bana kulluk edesiniz diye ben sizi yarattım. Eylenin, gülün, yiyin, için, istediğiniz gibi, hayvanlar gibi. Sizi bunun için yaratmadık. Eğer böyle bir şey edinseydik, yani sizi yeryüzüne indirmezdik. Cennette istediğiniz gibi, öyle mi? Burada yapardık. Yani katımızda daha güzelini yapardık. Gayemiz o değil. Sizi yarattık, bana kulluk edesiniz diye. Anladın mı? Anlamı bu veisciğin. Yani burada yerlerdeki, göklerdeki her şeyin boş yere yaratılmadığı, her birisinin mutlak bir yaratılış gayesinin olduğu anlatılıyor. Boş yere oyun olsun diye yaratılmamışlardır. Eğlence için yaratılmamışlardır. Her birisinin bir gayesi vardır. İnanın yerde sürünen bir böceğin bile bir gayesi vardır. Onun yaratılış sebebi vardır. Bunu inceliyorlar bazen işte bu belgesellerde şurada burada birçok doğrular tespit edilip ortaya konuluyor. Mesela bir bakıyorsunuz ki belli bir canlıyı yok edenler bir mıntıkada başka bir canlının musallatına sebep oluyorlar. Yani dengeyi bozuyorlar. Onun için her birisi bir denge unsurudur. Popülasyon denge dediğimiz olay. Bunlar bizati adalettir. O onu yiyor, onu doğuruyor, o oradan hastalanıyor. Diğer taraftan efendime hastalığının şifası için başka bir şey oluyor. Yani her birisi bir denge içindir. Asla boş yeri değildir. Hani derler ya çirkinin bile bir değeri vardır. Mutlaka onun da bir yaratılış sebebi vardır. Güzelin kıymetini bildiriyor. Öyle mi? Kötünün de belli bir yere kadar bir değeri vardır. İşte ise iyinin kıymetini gösteriyor. küfür olmasa imanın kıymeti bilinmezdi biliyor musun evet dersimiz bu kadar yeter amin Allah sizden de razı olsun kaydımızı da bir kapatalım da